Alhamdulillah, yledi haddana. Lha da, ama kün nahl tedir. Allah mat ve iftir ve illa bil Allah. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Muhammed Allah'u Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. Lütfet. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اعوذ بك من مزات الشياطين واعوذ بك رب ان بسم الله الرحمن الرحيم احل لكم ليله الصيام الرفث ولا نساؤكم الى اخر الايه صدق الله العظيم Estağfurullah <Sessizlik> <Sessizlik> al-Hayy al-Quyūm, haznát bil Hayy al-Quyūm, lâdi lâ mût abda. F'dafag ankum su ebla hâla, vâla kuvvet, illa bilâhi lâ Teala bteqd tescâs tâlib, ilim meclislerine, zikir meclislerine, zikir halaklerine, rahbet etmemizi, heves etmemizi, ihtiyacımızı ziyade eylesin <Sessizlik> Buralardan ayrılmaktan cemaatleri terk etmekten el sünnet ve cemaatten ayrılmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Amin. Bugün insanlara en büyük hizmet sohbet ve nasihat, ekmek vermekten yemek vermekten daha büyük ihtiyaç. Bu ihtiyacın görülmesi için bu televizyon kuruldu. Allah-u Teala nazardan muhafaza eylesin. Amin. Birilerini de rahatsız etti. Bugüne kadar rahatsız olmuyordular. Bizi adam yerine de koymuyordular. Cevap bile de vermiyordular. Adımızı da anmıyordular. Şimdi tabii rahatsız olduklarından e, bunun etkisi görülüyor. Demek ki radyo falan o kadar onları, onları bozmadı. Ama bu iş ehl Sünnet dışı fırkalara darbe vurdu allah Teala Hazretleri onları da hidayat eylesin, ıslah eylesin. Ayy. Tabii biz cehaletle uğraşıyoruz. E, Cehalet, bilgisizlik fena bir şey. E, bir de yanlış bilenlerle uğraşmak ayrı bir şey. Bir de doğru bilip yanlış konuşmak, münafıklık çok da ayrı bir şey. Milleti saptırmak için özel görevlenmek bunların hepsi e, maalesef tabii Türkiye gibi bir yerin Boş bırakılması düşünülemez. Ee, Türkiye dünyanın göz önünde bir yer. Orta Doğu'da da en güçlü bir e, devlet ve millet görünümünde. Allah Teala düşmanlarımızı düşmanlarımızdan sarf eylesin. Amin. Amin. E, bunu iyi değerlendiriyorlar. Bu fırsat kolluyorlar. Efendim Müslümanların gücünü azaltmak için bunların dinlerinde tabi takıya var. Takıya inanmadığını konuşmak. İnanmadığını konuşmak. Bunlar gelişen. Ben Ebu Bekir'i severim der. Ömer'i severim der. Radıyallahu anhuma, Ayşe'yi severim der. Radıyallahu teala anhüha. Ama sevmezler. İç yüzlerine baktığın zaman bir de kitaplar elime geçti fakat Onları daha vakit bulup getiremedim. Adamların e, kunut duaları var. Kunut duası yani işte sabahliğinde yapıyorlar. O Şafii mezhebinde de var tabi. Kunut yapılabilir. Sabah namazdan, rükudan kalkılınca kavmede. E, biz tabi sadece fikirde yapıyoruz. E, Hak mezheplerinde de var. Kunuttan e, şeyimiz yok. Kunut duası yapana sözümüz, lafımız yok. Ama adamların kunut duasında e, Sanemey Kureyş ben bunu evvelce de gördüm, biliyordum ama bu kadar bilmiyordum, meğer bu e, Hümeyni diyelim kendi yapıyordu falan kitaplarda var. Ama meğer burada e, bu duayı yapan su kadar fazileti var, bu kadar fazileti var, ne kadar e, buna müjde uydurmuşlar. Herhalde İmam Cafer Sadık'a iftira diyorlar. Cafer Sadık Efendimiz'den adıyla bu iftiralarında işte bu duayı yapana işte şu kadar köş, şu kadar saray hani biz sayıyoruz ya diyelim hadislerden size şu namaz, bu namaz aynı bizim rivayetler gibi e, uzun uzun müjdeler var. Bu kunut duası için. Bu kunut duasında da ne diyor? E, i̇şte Ey Allah! Allah an, sana ve Kureyş Kureyş'in iki putuna lanet et. Kureyş'in iki putu da kim? Ebu Bekir'in ve Ömer. Ebu Ömer'e lanet et. Sonra o efendim bunların kızlarına da. Çünkü Kızları Ayşe anamızla Hafsa annemiz. Kızlarına da lanet et. Ondan sonra lanet, lanet, lanet. Beddua işte ne kadar lanet et. Ya dediği e, külli ayetin işte harrafuha ve bütün harfin işte beddeluha falan falan. Yani değiştirdikleri ayet kadar. Bunlar Kur'an'ı değiştirmişler. Değiştirdikleri ayet sayısınca bir de ne kadar fazla değiştirmişler ki yani. O kadar lanet mevzusu var yani. Değiştirdikleri ayet kadar, değiştirdikleri harf kadar, gizledikleri ayet kadar, sure kadar. Hiç. Demek bu Kur'an 20 30 misliymiş yani. bize kala kala bu kalmış. Bunlar hep değiştirmişler Allah muhafaza. Şia'nın itikadı bu. Bir de bunu Cafer-i Sadık'a mal etmek. E, cafer Sadık radıyallahu teala. Veledeniye Ebu Bekir bin Ebu Bekir bin iki kere doğurdu diyor. Ebu Bekir radıyallahu'nun torunudur anne tarafından. Hazreti Ali'nin de torunudur. Ebu Bekir Efendimiz'in de torunudur. Ee, on sonra tarikatte de, Nakşi tarikinde de Sıddık'tan gelen silsilenin büyüdür. Mamı Azam Efendimiz'in hocasıdır. Vesaire. E böyle bir insan hiç Ebu Bekir'e lanet eder mi? Haşa! Bu kadar uydurulma bir şey olabilir mi hiç? Ama neler neler neler neler? Yani kitaplarında faziletler kaç tane de kitaptan kaynak var yani. Şia kaynaklarında cilt var, sayfe var. Bunlar tabi dergilere yazılacak konular, ben de vakit bulamıyorum çok. Reddiyeler yapmak lazım tabi, hangisiyle de baş edeceksin? Kırk Kızılbaşar ne yapsın bir Ali Paşa demiş. E şimdi ben nereyle uğra uğraşacağım? Nereyle uğraşacağım? E, meşhur olmak isteyen bana çatıyor. E, reytingi olmayan bana çatıyor. Ya gelecek röportaj yapacak, renkini rating'ini artıracak. Ya röportaj yapmazsan aleyhime konuşacak. Yine rating'ini artıracak. Malzeme yapmaya çalışıyorum. E yani malzeme yapmak seni Allah malzeme yapsın. Ama biz hakkı söylemek mecburiyetindeyiz. E diğer hoca efendiler söylemiyor. Söylüyor. Söylüyorlar ama isim vermiyorlar. İsim vermeyince de millet mevzuyu anlamıyor. Hala bunlara devam ediyor. Eşini biz İsim de veriyoruz. Ama hakaret ediyor muyuz? Etmiyoruz. Ben hiç hakaret tarafında olmadım ve olmayacağım. Ee, bundan dolayı da yani İslam'ın ahlakında hakaret yok. Edebinde yok. Sohbet adabında yok. Biz buraya millet gelmiş efendim kötü sözler duyma gelmemiş ki. Bu kadar insan e, dinliyorlar. E bunlara ilim vermek lazım bir malumat vermek lazım. Yanlışı söylemek lazım. Sonra doğruyu söylemek lazım. Bu adamın bu görüşü yanlıştır. Allah ıslah etsin, idare etsin. E yok, istihna nasip değilse şerinden muhafaza etsin. Amin. E şimdi bunu demek de bizim en doğal hakkımız. Ve bunla mücadele etmezsek çok büyük yanlışlara yarın sebebet verecek. İnsanlar bunların batıl görüşlerini din zannedecek. Hangisiyle baş edelim? Aa onlar bana hakaret etmiş. E Onların bana hakaretinden de ben hiç üzülmem de, da, hiç keyfimde bozmam. Çünkü edebilir, herkes yakışanını yapsın. Ben bana yakışanı yapayım, hakaret bize yakışmaz. Biz size de Allah rızası için hep rica ediyorum. İbrahim Efendi Facebook'tan işte diyor ki ya hocam çok hakaretler oluyor hani tabii. Biz bir şey koyuyoruz, paylaşıyoruz. Bu sefer bizim arkadaşlardan da herkes bizim sofrada, cemaatte bulunmuş insanlar değiller. Var orada bir milyon, yedi yüz bin oldu peki de yedi yüz bini geçiyor. E şimdi o kadar insanın ben anası değilim babası değilim ben bunların terbiyesinden kontrol sorumlu mesul değilim ki. Orada tabi ama bunlar yanlış şeyler. Sövmek, saymak, hakaret etmek bunlar bize gelmez. Ben size bunu hep tembih ediyorum. Razı değilim, hakkımı da helal etmiyorum diyorum. Ne İslam oğluna, ne İsa ne lihaça, ne Yaşay Nuriye hiçbirine hakaret bir yok. Görüşlerini dersin ki bu görüş yanlıştır. Efendim bazı görüşler insanı dinden de çıkarabilir. Bunları da demek lazım. Dinden çıkaran var. Ehli sünnetten çıkaran olabilir. Yani ehli sünnetten çıkmak insana hemen kafir damgası vurdurmaz. Çünkü 72 fırkaya da biz kafir demiyoruz. Ancak zaruriyat-ı diniyeyi, yani mecburi inanılması lazım olan bir şeyi inkar ederse kafir diyoruz. Bu da nereden anlaşılır mesela? Kur'an-ı Kerim'de açık nas Ayette delil olan bir şey inkar edersin. Mesela insanı ele açık denen adam efendim bu hafta konuşmuş bir yerde bir kanalda benim aleyhime konuşuyor. Ama bana yetiştiriyorlar falan, sana diyorlar ben hemen sinirlenirim de bindiririm adama falan. Ben niye bindireceğim? Ben üzülüyorum. Onların adına üzülüyorum. Ama adam ya diyor namaz diye bir şey yok diyor. Namazın diyor vakti yok, azabı yok, cezası yok, kazası yok. Namazı Allah Allah sen aranda istediğin gibi takıl diyor. Ya şimdi bu, ya bunun kılıfı yok. O gezide imamlık yapmış o gezi olaylarında falan. Bayağı da bir cemaat bulmuş herhalde. Ondan sonra <gülüyor> seriyor oralara bir şeyler kılıyor kıldırıyor. Neyse cuma kılıyor bir şeyler yapıyor oralarda. Ama sen şimdi zaten zaten ben ona kaç kere dedim ama bütün malını vereceksin. Komünist misin sen ya? Bütün malını niye versin adam? Zekat kaç da kaç farz? Kırk'ta <gülüyor> bir. Efendim, işte zekat, hepsi. Hepsini vereceksin. Ondan sonra dileneceksin. Ben Ebu Zer, Ebu Zer, Ebu Zer. Kurban ol sen Ebu Zer'e. Ben de olayım. Ebu Zer radıyallahu anh'a ama dua diyor. وَاَسْكَلُكَ الْغِنَى عَنِ النَّاسِ On maddelik duası var biliyorsunuz. He? Ebu Zer Hazretlerin duası. Sorsan onlara bilmezler. İşleri güçleri Ebu Zer mezhebinde. Ebu Zer sabah akşam ne dua ettin ne haberin yok. Değil mi? Radıyallahu an. E tamam e, tevazuyu severdi, sarayları sevmezdi, efendim e, Hazreti Muaviye Efendimizle biraz e, sürtüşmesi oldu. sahabe arasında böyle şeyler olur. Hak meydana çıksın diye. Nefis için değil. E, e, Hazreti Osman Efendimizle biraz Ona da giderdi, vaz ederdi, bir şeyler <gülüyor> derdi Ebu Zer'in hatırı var Allah'ın dinde. Gökler Ebu Zer'den daha sadık, lehçeli, düzgün konuşan, doğru dürüst bir adamın üstüne gölge yapmamış diyor hadislerim. Yerlerde Ebu Zer'den daha dürüst bir adamı taşımamış yani. Radıyallahu Teala Ama şimdi tabii meseleler var. Böyle biraz da saldırırdı millete, bir kafası bozulduğu zaman gitti birine vuracak, gitti, gel Adam gitti kaçtı, Hazreti Osman'a geldi vurduğu. Hazreti Osman'a vermişler, zaten çok halim O da der, tamam tamam bir şey yok. Ama sürgün ettiler onu şeye, Rebeze'ye. E tabi bunda da hikmet var, sürgün ettiler çünkü... Yani otoriteye karşı gelir, e, böyle düzeni <gülüyor> bozacak laflar eder. Cemaatin içinde şey, cuma hutbedi ortasında bir şey der, orada bir şey der, burada bir şey der. Ama mübarek bir zat. Şimdi gelsin hep bu konuştu, biz ayağını yalarız. Ama tabi büyük sahabi. Ve lakin e, tabi orada da ondan daha büyükleri var yani. Hazreti Osman'dan büyük değil ki. Değil mi? Fazilet dereceleri var ama e, Hazreti Muaviye'den üstün olabilir. Onu kabul ederim. Fazilet menkıbellerinde. Ama şimdi Hazreti Osman'dan üstün olamazsın ki. E, hal böyle olunca orada bazı şeyler olmuş olabilir. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten sen yalnız, yalnız yaşayacaksın. Yalnız öleceksin, yalnız dirileceksin buyurdu. Ebu Zere, radıyallahu teala. El Gıfari. O da işte bundan oldu. Sonunda e, sürgüne gitti Rebezi'ye. Orada kaldı. On sonra Medine'ye biraz uzak. Ben gittim aradım orada mezarıda ama bir bilen de varmış sonra duydum. Bulamadım tabii sahralarda, çöllerde. Yine var eski tabii kalıntılar, anıt yerler bir şeyler vardı da. Eski bir yerleşim yeri. Şimdi ot yok, ocak yok. Mahşere oradan kalkacak. Tek kalkacaksın buyurdu ya. Demek ora kıyamete kadar da şenlenmeyecek demek. O da anlaşılıyor. Yani mezarlık da yok çok etrafında. Haç yolu üzerinde. Tam vefat edecek dedi. Hanımına dedi ki e, sen dedi şimdi ben vefat edeceğim dedi birazdan. Onlar öyle evvela bildirir. Vefat ettikten sonra dedi şimdi kimse diyor burada sen de tek başına beni yıkamak, etmek, kaldırmak, kıldırmak senin işlerin de değil. Ne yaparsın dedi. Yani hep Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den haberleri almışlar. Sen dedi, yola çık dedi. Hacıların yolunun üzerine çık. Orada yakından Irak'tan gelen hacıların yolu var. Rebeze'ye. Dedi, sen oraya yola çıkarsan oradan gelenler olacak dedi. Onlara dersen, Resulullah'ın sahabesinden biri var burada ölmüş. Ebu Zer var dersin dedi. Yıkarlar ben dedi. Hakikaten kadıncağız çıktı biraz. Bir de gitti, bak, baktı bir kafile geliyor. Kafilenin başında da İbn-i Mesut. Abdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülhamdülham Dedi, Ebu Zer burada vefat etti arkadaşınız. O dedi, Resulullah'ın buyurdu. Nasıl çıktı dedi ya? Yalnız yaşayacaksın, yalnız öleceksin, yalnız dirileceksin. Efendim, tamam dedi işte yıkadılar, ettiler ki efendim, Onlar gömdüldü, defnettiler. Ebu Zer radıyallahu anh'ın mezhebindensin. Ebu Zer radıyallahu efendim, fıkıh mezhebi yok ki. Ebu Zer radıyallahu anh, malın zaruret dışındaki hepsini efendim, ee, vermek var. E bu senin fıkı mezhebin değil ki bu. O onun kendi ameli. E bu Ebu Bekir radıyallahu anh ne yaptı? Bütün malını verdi. Evde kaldı, çıkacak bir şal e, şalvar bulamadı. Dolanıyor çarşafa, namaza çıkacak hali kalmadı. Neden? Her şeyini verdi Ebu Bekir radıyallahu anh. Onu niye konuşmuyorsun? Onu niye konuşmuyorsun yani? Burada sen Şialer'den dolayı Ebu adını yapmıyorsun, çünkü Şialer Ebu Bekir sevmez, Ebu Zer'i sever. Oradan Ebu Zer, Ebu Zer öne atıyorsun. Orada ondan daha üstünleri var. Sen Ebu Bekir gibi bir örneğimiz var radıyallahu teâlâ. O da verdi hepsini. Ama sen şimdi, her şeyini vermek farzdır dedi mi? Fetva başka, tatbikat başka. Ben kendim bütün malımı Allah yolunda verebilirim, değil mi? Onu bile tavsiye etmiyor Kur'an. وَلَا <gülüyor> تَجَالِيَدَكَ مَغْلُولَةٍ لَا عُنُقِكَ Elini boynuna bağlı tutup da çok cimrilik yapma. İsra suresi. Ve la temsu ta bastı. Hepten de böyle açıp ne var ne yok alın gidin de yapma. Feteku de melumun Sonra kendini kınarsın. Vay pişman olursun Aç kaldım, aç kaldım diye dövünür durursun. Ama tabii ona bir eksiklik yaptıysa o pişman olur mu? Olmaz onun için o yapsın. Ama senin benim gibi adam daha yarı yoldan hele bir getir birkaç günlük yemek ayıralım ya. Öleceğiz açlıktan. Hemen yarı yolda gö gönderdiği parayı geri çevirirsin. yemeği geri çevirirsin. Hemen için gider. Ya se senin gibi adamın ameli bu mudur? Sen evliya Allah, makamlar farklı bir şey. Evliyaullah'ın da makamları farklıdır. Birbirine de soruyorlardı mesela. Ne dedi? Ee, i̇simleri kafamda kalmıyor bazı şey. Cüneyd Bağdadi e efendim, Serî Sakattî ve Seyyâta o, o tabaka, o, o dönemin adamlar veya İbrahim Ethem, İb İbn-i Ethem, o, o, o tabakadan. Siz de e, rızık konusunda durumunuz nasıldır? Birbirine sor, sorarlar öyle, ha, makam sahipleri. O da dedi, bulunca şükrederiz, bulmayınca sabrederiz. Dedi, Bağdat'ın köpekleri de aynı yapıyor. Allah, sen olsan, vay bizim efendiye ne dedi? bu? Ama onun makamı o kadar, o ayar da, o der ona şimdi. Sen diyemezsin, sen desen bir de baktın, yamuldun ağzın burnuna geçmiş. Ama şimdi o der ona, bunun makamı yüksek. Sahabe sahabe arasında aynı makam. E sen at tabakadan oraya laf yetiştirme, terbiyeli ol. Dedi Bağdat'ın köpekleri de öyle yapıyor. O da hiç bozulmadı. Siz nasıl yaparsınız efendim dedi. Biz dedi bulmayınca şükrederiz, bulunca dağıtırız dedi. Bulmayınca şükrederiz. Maşallah, o yüksek bir makammış dedi. E var mısın? Konuşuyorsun. Kelle kulak yerinde benim iki mislim. Ondan sonra yemeğin, yemeğin, yemeğin. Ulan yemeğin benim gibi 65 kilo oldu da konuş. O nereden oluyor? Ben gürbüzüm. Hava alsam şişiyorum. O başka. Olabilir. Bazısı da gürbüz olur hakikaten. Ya hiç yemiyorum diyor. Hava alsam şişiyorum. Bilmiyorum hava alsan şişiyorsan bir batırdın mı bir şeyde de inmesi lazım. O zaman niye inmiyorsun? Bir bir şey batırmıyor herhalde. İğne mine olduğu oldu? Yok herhal. Benim gibi her gün beş iğne olsan delik deşik hava tutmaz o zaman tabii. Bizde hava tutmuyor yani. Ha efendim, konuşuyorsun Ebu Zer Ebu Zer. Ebu Zer nereye? Ebu Zer namazdan kafasını kaldırmamış. Rükudan secdeden doğrulmamış. Ebu Zer millete muhtaç olun. Her şeyi verin gidin onsuz dilenmeyin mi demiş? Radiyallahu Teala anh. Büyük sahabi başımın üstü. Ama efendim sallallahu aleyhi ve sellem ona dediği var. Ona dediği var. Cibril Aleyhisselamla görüşürken Hazreti Ebuzer geliyor. Radiyallahu Teala anh. Ebuzer geldi dedi Cibril Aleyhisselam. Efendim soracağım buyurdu. E, Tanıdığın ne Ebuzer? Ebuzeri tanıyor musunuz dedi. Dedi tanımaz mıyız? Gökte buradan fazla tanınıyor dedi. Ebuzer, "Arefu fis sema minu fil ard. Yerdekinden daha fazla Ebuzer gökte tanınıyor. Tabii tanınır. Allah adamı Radiyallahu Teala. Nereden tanıyorsunuz dedi on kelimeyle dua eder sabah akşam. Bütün melekler onu bilir dedi. Sabah akşam çağır sor ona dedi Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem de e, onu bilmiyor yani onunla ne dua ettiğini. Ha buradan ne çıkıyor? Ve buna benzer hadis-i şerifler var. bunu hakim Tirmizi büyük muhaddistir. Ne vardır usul isimle seri var. O şeyhlerin şeyhi, hadisçilerin muhaddisi yani. Hakim Tirmizi. Meşhur Tirmizi, Sünen Tirmizi'deki değil. O Ebu İsa tirmizi, bu Hakim Tirmizi. Meşayih'in ulusu, aşağı naşmanızı onun ruhaniyetinden 30 sene beslendim diyor. Büyük veli o. Onun eseri, onun, onun hadis tabirleri, şeyleri kimseye benzemez. Yani çok güzel de şerh yapar. Her hadise bab açmış, o babta şerhler yapar. Kimsenin hiçbir yerde o yorumu da bulamazsın yani. Ders yapılacak bir kitap esasen o kitabın ders yapılması lazım, bablarının. Evet, o ribaat ediyor. Buradan da ne çıkıyor mesela? Sahabe-i kiram Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den duymadıkları bazı dualar yapıyorlar mıydı? Şimdi dikkat. Bu çok önemli. Bu niye belli olacak şimdi? Şahin Akşibent bir söylüyor. Abdülkadir Geylani bir salavat. Hazırlıyorum kandil. Adam var yetiştiremedim. Anne babası ile ilgili sallallahu aleyhi ve sellem. Biri de rüyada görmüş biraz üzgün sallallahu aleyhi ve sellem. Yetişmedi diye. Niye yetişmedi soruyormuş. Ve ben de çok fena oldum şimdi vakti bir şey etmedi ben de bir 700 sayfa falan yani büyük bir şey hazırlıyorum da benim de işim efendim hazretleri bana zaten der hep bu ahmet yazmadan durmaz, konuşmadan durmaz ne bulursa yazar yani hani ya milletin eline bir şey verelim derdi bana da ben de meraklıyım böyle hani şunu da katayım, şunu da katayım gecikiyor Ya e bu da mübarek mevlüt geldi zafer ay hayırla çıksın inşallah ee, geliyor e, Rabbi Rabiul geliyor 2 ocak on gece Mevlid gecesi. E onun için yetişemedi. Ben de üzüldüm çok bu şey ya. Ondan sonra, o arada Abdülkadir Gehli salavatını, kırk tane salavat-ı şerifesini İmam şer etmiş, ona nispeti sahih, muhteşem şeyler. Onlara dedim bari şey değilim, o da yine 200 sayfa falan oluyor. Ona uğraşıyorum gece gündüz. E şimdi Evliyaullah diyorlar mesela şu bir, Hizbul Bahar. Değil mi? İmam Ebul Hasen'i, Şah-ı Zan Hasan Evradi Bahaiye Hazretlerine nispet edilen vitirler efendi devamlı okudu. Bütün evliya Allah'tan Allah'tan nakledilen vitirler var. E sen şimdi desen ki bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bu lafızla duyulmamış. Buna müşahede var mı? Nereden delilimiz? Ben senesünnetten haseneten felevra ve Güzel bir iyiyur açana kendi ecri kendine. Kıyamete kadar onunla amel edenlerin sevabının bir misli de ona yazılır. Bu hadis sahih müslimdir. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne veriyor? Yol veriyor. Mesela... işte şimdi bu Ebu Zer'in duası. Mesela... ...hamden kethiran... ...dayiben... ...mubareken fi... Rükudan kalkınca söylüyoruz. Ha bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyleyene şu sevap var diye baştan bir şey buyurdu mu? Buyurmadı. Bu nasıl oldu? Arkada cemaatten biri rükudan kalkınca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kavmede durunca... Kendi okudukları var. Yani Allahümme Rabbine ahlikel hamd işte hakkumâkâlel abd Allahümme gfirli zünûbi vâksilnî min khatâya kemâ minâk ve tevhûle denes var minel vesekh var Yani rükûdan kalktığında da dualar var orada. Teheccüd gibi nafilelerde okunabilir. Bizim için de cahiz. farzlarda da uzatmamalı. E, kendi be beyan ettiği, amel ettiği duaların dışında bu şimdi kız tay ba namaz bitti ne buyur men mütekelif hanife mütekelimi kimdi konuşan Anifen demin yani bir şey duydum o da zannetti ki yani e, niye böyle yaptın diyecek bir şey de çıkmıyor birkaç kere sordu bendim dedi e dedi zaten mesela senin meleken otuz küsür melek gördüm namazın içinde tabi Efendim sonem ceımız melekler geliyor heyetler geliyor cinler geliyor yepdir ona Eyvüm Ektübü'a evvel. Otuz küsür melek koştular, hangisi sevabını önce yazacak? Ne mübarek bir şey söyledin. E bu sonra ne oldu? Sünnet oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu kabul ettiği için, takrir etti. E bir de sevabını beyan etti. E bu sefer ne oldu? Hepimiz amel ediyoruz. Kıyamete kadar ümmet amel edecek. E şimdi o sahabenindir mesela. Bunun gibi daha çok. Ne allah Ekber, Kebira, Elhamdülillah, Kesira, Ve Subhanallah, Fikr'a Temasıyla gibi bir zikir. Ne vurdu? Kim söyledi? Ben ya Resulallah. Şaştım kaldım sen söyledin. Gök kapıları hemen açıldı, kabule geçti. E şimdi, e bunlar hep sahih hadislerdir. E bu Ebu Zer de bunlardandır. Yani o on kelimeyi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretmemiş ona. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ama o onu sabah akşam ne yapıyormuş? E dua diyormuş. Allah'a dua etme, zikretme kapısı açık. Allah bir kuluna bir şey ilham. O ilhamla dua amel edebilir veya Tabi zaten şerata, sünnete uygun olmak şartı var. Uygun olmayanla kim amel eder? O belli ki şeytan katmasıdır. Katıştırmasıdır. Evliya Allah onu anlamayacak kadar cahil midirler? Haşa. E dedi çağırdı bu Zer. Gel dedi buraya sen sabah akşam bir dua yapıyorsun. Dedi, ne söylüyorsun bakalım? On kelime söylüyorsun sabah akşam. Dedi ben dedi kimseden duymadım onu. Bana ilham oldu dedi. Yani Mevla'ya muracaat ediyor. E söyle onu bakalım. İşte o dualar. Allah'ın niye ki? İmanım daima sürekli iman isterim. Bak sabah akşam veselgü kalben haşa Allah'tan korkan bir kalp isterim. Zaten kalp Allah'tan korktu mu bütün uzuvlarda onun eserini olur. Zuhur eder. Kalben haşa ilmen fayda veren ilim isterim. Faydasız ilimden Allah'a sığınmak lazım. Sen helak eder. Veselgü yakinen sadika görür gibi iman isterim. Doğru bir inanç ki o seni haramlardan koruyacak, Allah'ın yoluna sevk edecek, teşvik edecek. Çünkü ahireti görür gibi inanan adam, Mevla'ya karşı gelmez. İbadetini ihmal etmez, vazifesini bırakmaz. وَاَسْهَلُكَ اَقِينًا صَادِقًا وَاَسْهَلُكَ دِينًا قَيْمًا Dost doğru bir din. Yani ibadet, takvalık, istikabet isterim. وَاَسْهَلُكَ afiyete مُكُولِ بَلِيهِ Her beladan afiyet isterim. وَاَسْهَلُكَ تَمَامَ afiyet. Afiyet yani belasızlığın da tamamlanmasını isterim. Ve selüge devam el afiye. Bir de afiyetin sürekliliğini isterim. Bir Beş sene, on sene ondan sonra geldi başına bir bela zır zır hala. E zor. Veyahut itikadın düzgün gitti. Otuz sene, kırk sene, altmış sene, yetmiş sene. Sonra sapıttın. İşte afiyet bozuldu. Yani adam ne diyor? Yetmiş yaşına, seksen yaşına gelmiş. Sohbete diyelim gelmiyor. E gelmeyebilir. Yaşlandı, şu oldu bu oldu. Damat da diyor ona ki, sen hadi baba gidelim falan filan. Ben çok dinledim ya artık. Benim ihtiyacım yok, hareketleri çekiyorum. Cık. Damat da bundan üzüldü yani, bana anlattı o zaman. Bu çok, epey sene var bu iş. Ama ondan sonra, ya diyor, bu böyle oldu ama şimdi sohbete gelmiyor falan, şuna gelmiyor, gelmesin, tamam bir şey demedik. Bu sefer demeye başladı ki, ya bu kadar zamanda da namaz kılıyoruz da bir faydasını da görmedik ya. Yani şimdi dedi, bu hepten sapıttı yani, biz ne yapacağız? E, ne yapacaksın yani? Bağırıp çağıracak halin yok yaşlı adam. Dua dersiniz işte bir de anlatırsınız yani. Çağırıyor. Ondan sonra bir de evde bulamadılar onu. Birkaç katlı evde oturuyordular. Bir de çıktı baktılar tarasta asmış kendini. Tavan arasında asmış kendini. E şimdi tabi bu cemaati terk etmenin kuvvetten ayrılıyorsun. Rahmetten soyutlanıyorsun. Burada bir enerji var. Burada bir kuvvet var. Burada heyetler var ben haşa ben, ben Abdülgazi gelani değilim onun heyetlerinden bana gelmez dünyanın cinleri melekleri öyle millet böyle oturdu konuştu o ve derdi havaya hep ve aleyküm heyetlere öyle <gülüyor> kalkardı milletin üzerine bir giderdi şöyle havadan havadan bir giderdi giderdi giderdi bir dönerdi geri bir inerdi kürsüden böyle durur ne oldu ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi miyim böyle falan bizde öyle bir hareketler beklemeyin yani Bizde artistlik yok ben. gel Geylani hakikat o yapar. Yani onun makamında değil o hareketleri yaparsa e o Götür Götürmek üzere. Oda da bulamazsın. Doktorunu da bulamazsın yani. Böyle deliye nereden? Ama o yapar bu hareketleri çeken şu anda Evliyanın numaraları çok var. Bize gelmez. Bizi bozar yani. Biz doğru hareket etmek zorundayız. Ben şey heyet heyet görmüyorum. Aleyküm selam ama ya. Bir şey yapamam ki şimdi. Ama ben ayete, hadise inanıyorum. Ve gayba inanıyorum. En eftal iman, gayba imandır. Görmeden ne var? hadis-i şerife göre ilim meclislerine, zikir meclislerine, melekler hazır olur. Ve Bukhari, Müslim. Ve etrafını oranın, يَعُفُونَنْ بِجْنَعَةِمْ Kanatlarıyla çepeçevre kuşatırlar. İlet semayet dünya. Birinci kat semaya kadar. Birinci kata kadar. Yani birinci kat ne demek biliyor musun? Daha uydular gitmedi oraya. Daha uzaycılar gitmedi oraya. Birinci kat ne demek yani? Onların gittikleri daha şuralar. Birinci kat güneşin, ayın hep gezegenlerin üstünde, gerisinde yani. Çünkü onlar onun lambası gibi. Kur'an-ı Kerim tabiriyle. E, oraya kadar bu ilim meclisini efendim melekler kuşatırlar. Ben, şimdi burada o zaman ne doğuyor? Manevi kuvvet var burada. Tecelliyat var burada. Sonra mevlatel ve nezelet alim ne? Eğer ki ilim meclisi ise, zikir meclisi ise, ayet-i kerime ve hadis-i şerifler okunan meclisler hakkındaki hadis-i şeriflerde. Meştemu akamun ala zikrillah. Bir cemaat Allah'ın zikri üzere toplanırsa, niye gelmiş bunlar? Ne derdi var buraya? Ayet-i hadis bir şey öğrenecek adam. İtikadını bozanlardan kurtulmak için. Bak geçen hafta neler anlattık. İslam olurun işte, Nusaybin cinleri falan değil, Nusaybin'den adamlar gelmiş. Peygamberimize gelenler cin suresi, o cin değil. Süleyman Aleyhisselam'ın şey, efendim, iş yapanlar cin değil. Mesela yok ay yarılmadı, He? yok Kur'an'dan başka mucize yok, yok hadisler nas değil, delil değil. E neler neler yani, bir buçuk iki saat bulan hepsine tek tek delilleriyle, kaynaklarıyla cevap verdik burada. E şimdi insan itikadı düzeliyor. Öbür türlü boş kap olursan ne koyarsan otolar, tehlike var. Bu adamlar yayılıyor, Allah muhafaza, Yol buluyor, yüz buluyor. E şimdi bu itikatların cevapları vermeden olmuyor. E bu ilim meclisi olmayınca başka neresi olacak ilim meclisi? İlim meclisi ahmet haddi çok Anlatılan yerler, ezikir ilim de zikir aynı şey. Allah'a hatırlamak, mevladan bahsediyorsun. E böyle bir cemaat toplanırsa illa hafetül melek, melekler onları çevirir ve kasietül rahme rahmet onları kaplar. Rahmet şimdi kapladı seni. Ne gibisin sen şimdi burada? Balık suda nasıl? Balık suda nasıl? Su onu kaplamış mı? Kaplamış. Seni nasıl rahmet kaplamış mı? Balığın suyu suyun balığı kapladığından fazla. Neden? Su balığın içinde yok. Su balığın dışında. Ama rahmet bizim içimize de girmiş mi? E girmiş kalbimize girmiş, beynimize girmiş. Damarlarımıza girmiş, şeytan giriyor da rahman, rahmet niye girmesin? Şeytan kan damarlarına geziyor, rahmet niye gezmesin? Karşılığı odur. Rahmet onları kaplamış. Bilmiyorum farkında mısınız? Fark ediyor musunuz? Ondan sonra çıktıktan sonra zaten o değişikliği anlamanız lazım. Yani hiç sohbet bitmesin de gitmeyelim, hep burada kalalım diye feyiz gelse insan öyle doymaz. Feiz gelmeyince ayrı orada hemen orası burası arıma başlar. Ve nezele't alemü sekine. İşte bak onlar üzerine sekinet iner. Sekinet ne? Allah'ın nurları, feyizleri, tecellileri. Ne gibi bir hadiste de kuppe gibi. Ama boş konuşan bir mala yani. Ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Sizin üzerinize dedi camide oturmuş, halaka kurmuş, sohbet yapıyordu. Sahabe-i bir fırka yani buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, içinizden biri dünya kelamı edince kubbe gibi manevi nurdan kubbe gelip, üzerinize konuyordu. Ee, o konuşunca kaçtı, üzerinizden kalktı gitti. Yani tabii onun için diyorum ya, bu cemaatlerin içinde fuzuli malâ yani birisi konuşsa, buradan feizi kaçırsa mesela, e, yani o da vebale girer. Bu kadar insan gelmiş Allah için senin bunun vebaline girmen ne hakkın var? Sekinet yar Yani huzur, kalp huzuru yar. E de kalp huzuru, fark edilecek bir şey. Herkes makamına göre, derecesine göre ama hakikaten öyle bu ilim meclislerinden ayrılanlar bu kuvvetten mahrum oluyorlar bu güçten mahrum oluyorlar şimdi enerji diyorlar ona biz feyiz diyoruz yani o, o feiz, o bereket e, insandan uzaklaşırsa soğukluk başlar donukluk başlar Allah muhafaza işte mümkün ve gücü yettiği kadar işler, adım atması lazım buralar Allah için kurulan meclisler efendim onun için afiyet 10 dua dedik değil mi 10 kelime sabah akşam 10 kelime Bak ne diyor? Belalardan afiyet. Burada en büyük afiyet nedir? Dinini, imanını, kalbini itikad bozukluğundan feyitsizlikten kurtarmak. Afiyet o. Evliya Allah'tan ne diyor? Mektubatta imam Rabbani Kudsesi Ya Rabbi bu yaşa geldim, bugüne geldim. Öleceğim gideceğim. Kurban oldum sana Allah'ım. Bir gün afiyet istiyorum ya, Bir gün ya. Deyince yanındakiler de anlamazmış. Demişler Efendi Hazretleri. Yani ağrın yok, sancın yok. Bütün aramızda gördüğümüz kadarıyla afiyettesin yani. Ama sen hala bir gün bile afiyetim yok diyorsun. Biz de hani manayı anlayamıyoruz. Buyurmuş evladım. Bir günün esas afiyeti nedir? Günahsız geçirmektir. Ya bir günde bir günahsız geçireyim ya diyormuş Mubarek. Onlarda günah neyse işte. Onlara günah makamına göredir yani. Belki de. Bizim için günah bile sayılmaz, mekruh bile olmayan zelle bazında ufak bir ayak kayıntısı veya ayak da lazım değil bunlara. Bunlar kalbine de bir şey geçse, vay kalbimden niye geçti? Bunlar öyle evliya Allah'tır. Bizim gibi değil ki, Biz de kalbimiz, bizim zaten kalpten gelen geçenin hatta hesabı yok. Bizden kalbe gelen geçen hesabını ahirette görecek olsalar kimse cennete giremez. Onu konuşmuyoruz, mevlada da mesul etmiyor zaten. Eline, diline, gözüne, kulağına, uzuvlarına hareket olarak yansımadıkça, tatbikat safhasına çıkmadıkça mesul etmiyor seni kurban olduğum etse zaten. Kim kalmış herkes yanmış. Ama o zat bir gün afiyet diyor ya. Ne demek bu bir gün afiyet? Yani bir gün günahsız geçirmek istiyorum ölmeden evvel. Allah'ım bize de nasip et. A Aa, i̇şte orada manevi afiyet. Hem bedenimize afiyet istiyoruz. Hem imanımıza, itikadımıza afiyet istiyoruz. Onun için sen burada 30 sene, 40 sene, 80 sene ömür sürersin. İtikadın eli sünnettir, afiyettesin. Bir de baktın sonuna yakın sapıttın. Bu az olur. Çünkü nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Hadis-i şerifi külli bir kaide verir. Bu kaide ekseriyettir. Ama bundan istisnalar olur. Yani düzgün yaşayıp göz önünde ama görüntüde düzgün. Hani kalbini Mevla biliyor. Demek bir bozukluk vardı ki sapıttı. Görüntüde düzgün olup afiyet içinde yani. Ama ölümüne yakında sapıtanlar rastlanmıştır yani. Bu da büyük bir tehlike. Onun için biz afiyet istiyoruz. Sonra afiyetin tamamlanmasını. Afiyetin tamamlanması. Mesela yemek dualarındaydı yine Aydan Efendi babamızın Allah'ım ne sellüke? Temamen ni'me ve devam el afiye. Dikkat et şimdi. Hepsi hadislerden alınmak işte. O cemetti mübarek onlar. Nimetin tamamlanması. E yedin içtin. Baklava, börek, karpuz. Çörek bitti. E nimet daha ne kadar tamamlanacak? ha? Büyük yüz yiyecek halimiz yok. Doyduk da Ya Rabbi hala duada ne diyor? Nimetin tamamlanmasını istiyorum. E şimdi sorardık Haccetullahü Teala. Ne demektir bu? Nimet ne zaman tamamlanır? Kimisi derdi imanlı ölürsem Kimisi derdi cennete girersem, kimisi derdi sıratı geçersem, olmadı, olmadı, olmadı, olmadı. Ha, kim derse ki, Mevla'nın cemalini görürsem, ha şimdi tamam oldu der. Nimet ne zaman tamamlanacak? Mevla'nın cemalini görmeden, tamam olmaz. Çünkü tehlike var. mutezile mezhebinden olanlar, itikatlarının bozukluğu kadar cehennemde yanarlar, mektubatta da öyle der, küllüğün finnar. Ehli sünnet olmayan da cennete direkt giden olmaz küllüğüm dediği için hepsi ateşledir. Ancak kafir olmadıysa, yani itikadı kafirliğe kadar onu sevk etmediyse, o zaman onlar cennete sonunda çıkıp girerler. Ama mutezile mezhebinden olan cennete girse de Mevla'yı görüyor mu? Göremiyor. E bu nasıl iş? <gülüyor> Mevla görünce bütün cenneti bile unuturlar ama eygini mutezile. Ya, ne yazık ettin kendine diyor. Çünkü neden? Dünyada diyor ki Mevla cennete görülmeyecek. Münkirin nasibü hırmandır. Yani kabul etmiyorsan mahrum olacaksın. Tamam sana göstermiyor. E şimdi bak cennete girince de nimet tamamlandı mı? Niye tamamlanmadı? İşte mutezileden olursan, cennete girsen de tamam olmadı. Çünkü cemalullah görmedi. Bunlar da mutezilenin yolunda giderler işte bu kafalar. Hep akıl, akıl, akıl. Vahiden önde, nakilden önde. Hadis nas değil, hadis delil değil. Akıl, akıl, akıl. Ya o kafayla buraya gidersin işte. Onun için nimetin tamamını isterim. Ya zaten bu duada yok ama bak afiyetin tamamı yetmedi. Bir dua afiyetin devamı yetmedi. 8 oldu. Saydınız mı? Kaçırdınız tabii şey. Sen de daldan dala atlıyorsun. Hocam nasıl sayalım diyorsun bana. Sen de haklısın. Ben bir şey demiyorum. Ve eselüke şükre alel afiye. Bu dokuz. Ee, Nasreddin Hoca de burası dünyanın ortası. İnanmıyorsan say. Geriyi kaçırttın zaten. Ben dokuz dedim mi inanmak zorundasın. Ama bak kitaba doğru çıkarırsın yani. Dokuz bu. Efendim, afiyetten dolayı şükür isterim. Yani bu kadar afiyet verdin bana şükretmezsem etmezsem belayı buldum. Şimdi, adam çok afiyette. Hiçbir yeri ağrımıyor. Hasta olmaz, sancı Hiçbir şey yok. e Ne güzel afiyette mi bu şimdi? Çok güzel afiyette. Şükrediyor mu? Etmiyor. Eyvah! Bu şükürsüzlük öyle bir bela ki, bu adamın bütün ahireti gitti. Bunda afiyet ne arar? Dünyada rahat ahirette yandı. Onun için afiyetin şükrünü de eda etmeye muvaffakiyet isterim. Geldik şimdi. İnsan ele açığa bir dua üretelim diye buraya kadar uğraşıyoruz. el الْغِنَا anin nasi İnsanlara muhtaç olmayacak zenginlik isterim. Ebuzer ne diyormuş sabah akşam? İnsanlara muhtaç olmayacak gına, istihna. Biz de kalkıp da firavun kadar karun kadar mal istemiyoruz. Ama Allah bizi muhtaç etmesin. Ya Rabbi beni muhtaçına muhtaç etme. Muhtaç isem ancak sana muhtaç olayım Abi. Demiş şair O zaman Sen şimdi millete atıyorsun tuzuyorsun Ver ver ver ne bulursam ver Ben Ebu Zermezem deyim zekat 40'ta 40 Bu ne ya 40'ta 40 olanın zaten Kimsenin zekatı kalmaz ki Komünist gibi koy ortaya kim herkes alsın gitsin Şarapçılar alsın gitsin şarap gitsin. Ne varsa Cami kim yapacak Camii ne lazım diyor zaten Çeşmeyi kim yapacak onu kim yapacak? Bunu kim yapacak? Böyle. E şimdi namaz yok. Namazın vakti yok. اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ كِتَابَ مَوْكُوتًا Namaz inananlara vakitleri belirlenmiş farz. Ayet mi? Ayet. Bütün camilerin kapılarında yazan bir ayet. mevkuta Mevkut vakitten geliyor. Yani Arapçadır vakit kelimesi. mevkuta Tevkit. Hep o kelime. Vakitlenmiş. E sen Allah vakitlenmiş diyorsun. Sen diyorsun ki namazın vakti yok. Ne oldun şimdi? Ne oldun şimdi? E ya? Ondan sonra, bunlar diyor bizim için. Ben de recil oldum şimdi, bir daha ben bunu dediğinde nasıl yapacağım diyor. Sabaha kadar namaz kılarlar diyor. Ayağı şişene kadar kılarlar diyor. İmam-ı dedi ya bir kadın, İmam-ı ya ben arasına yatıyorum dedi. Ulan vay kadını mahcup etmeyelim, o sonra 40 sene yatsın abdestiyle sabah kıldı. Yani... Gerçi benim i̇mam Azam değilim, o ne derse desin ben yine yatarsam yatarım yani, de O kadar bir evliyalık yönüm yok ama Bizi diyor yani, bunlar diyor, sofu diyor Sabaha kadar diyor, namaz kılallar diyor Keşke! Nerede? Diyor ki, ayakları da şişene kadar falan Hani sanki tam peygamber varisi falan Ben öyle bir durum ama efendi hazreti öyledir yani ben Onu görmüşüm kat'e ve Öyle zatlar tanımışım, görmüşüm yani Sabaha kadar kılanları görmüşüm ben ben öyle hepten de Halit abinin rahmetli şeyini unutmayalım. Sözün. Ben dedi treni kaçırdım derdi. Hala der efendim ne olurdu? Ben treni kaçırdım derdi. Ama garaj, garda bulunduğum için binenleri gördüm derdi. Ne laf değil mi şimdi? Ha şimdi bir de treni kaçırmak var. E bir de hiç treni binenleri de görmemek var. Yani ben binenleri gördüm. E biz biliyoruz. Ha sen şimdi sabaha kadar e ne, keşke kılsak ne zararı var. Bunlar diyor, bir post diyor, beyaz post diyor, böyle. Ondan sonra posta oturmayı diyor, evliyalık zannetenler. Ne alakası var? Kim zannetti posta oturmayı evliyal? E post sağlıklı bir şeydir. Sentetik değildir. Sen belki naylonlara oturuyorsan, sana da tavsiye ederim. Gerine yazık yani. Oturuyorsun, her tarafında sentetik şeyler, böyle üstünden çıkarırken, kalkarken ne oluyor? Fiş fiş, fiş sesler çıkarıyor. Her yer naylon olmuş yani. Postu sana da tavsiye ederim yani. Bir post bir dost demiş. Mevla yeter. Post da iyi bir şey. Postun ne zararı var? Doktor tavsiye ediyor sağlık için. Değil mi? Şişmanlara özellikle. Efendim şey post değildi. Ama sen post oturma evliyalık alır. Kim dedi sana posta oturmak evliye Öyle bir şey yok. Ondan sonra Efendi Hazretleri hakaret ediyor. Onun bir hocası var diyor, şeyh var diyor. Demeyeyim laflarını Allah ona çevirsin o lafları. Amin. Efendi Hazretleri hakaret ediyor. Diyor. şey ne terbiyesizlikler. Mübarek zat, doksan yaşına gelmiş, bu kadar dine imana hizmet etmiş, bu kadar insanlığa hizmet etmiş. Sen, hadi bana ne dersen de bana Dediklerinin kadar iki katında ben diyorum kendime zaten. Ne mal olduğumu ben biliyorum. Sen efendiye niye konuşuyorsun? Allah Allah. Değil mi? Böyle. Yani ama laflar tamamen mantıksız. Bir çelişki bir çelişki ama namazın vakti yok, kazası yok, cezası da yok diyor. Fekaleben ba'di mufelfun. Meryem suresi. Kötü döller türedi. Vazu salate. Namazı zayi ettiler. Namaz diyor zaten böyle böyle bir namaz da yok diyor. Namaz dua diyor yani. İstediğin gibi dua yap. Abdestsiz, cünüp. O demeye geliyor yani. Şartı yok, şurtu yoksa. Namazı zayi ettiler ve we'll tebe şehvat. Nefslerinin arzularına uydular. Fesef fe'l kavne gayya. Cehennemin dibindeki kuyu boylayacaklar diyor. Kur'an-ı Kerim Meryem Suresi. E nedir o gay? Ayette geçen gay neredir? Namazı zayedenler nereye gidecek? Senin gibi nişan taşına mı çıkacaklar? Nereye gidecekler? Cehennem parkına mı gidecekler? Gay neresi? E cehennemde kuyu. mana ver o zaman. Mana ver namazı zayedenleri cezası diyor. Söylüyor orada. E sen nasıl diyorsun ki cezası yok, kazası yok ya? Ya bu ne kadar rahat. Altına da hemen ilahiyatçı yazar. Bu ilahiyatçı yazar yazdığı zaman hatta tamam millet inanmak zorunda yani. La ne inancı yaparsan sen? Ne konuşuyorsun ki? Namaz yok diyorsun sen. Seni kim dinler ya? Cübbeli diyor. Arap şeyi peygambere benzemek için. Sakalını uzatmış ya diyor. O diyor peygambere benzemek için yapıyor diyor. Ne güzel şahitlerimiz var yani. On sonra diyor e, şey de diyor elbise giyiyor ya diyor. Onlar da diyor peygambere benzemek için yapıyor diyor. Halbuki peygamber öyle giymiyordu ki diyor. O diyor benim için, Araplara benziyor diyor. Şimdi dinle. Batılın laflarını dinlerseniz, benim reddiye yapmama da lüzum kalmaz. Batılı kendi arasında çözümlerken, talih ederken, bir iki kelime arasında mutlaka çelişkiye kendiniz vakıf olursunuz. Çünkü siz akıllı adamsınız. Bak ne diyor şimdi? O diyor Arap'a benziyor, Arap kıyafeti diyor. Peygamber öyle giymeyordu ki diyor. Peygamber Arap'tı diyor. <gülüyor> şimdi bak. Arap kıyafetleri giyiyordu diyor. E şimdi ben de Arap'a benziyorum diyorsun bana. E on sonra diyorsun ki peygambere benzemiyor. Çünkü peygamber Arap'tı diyor. Arapların giydiği gibi giyiyordu diyor. Şimdi ondan sonra bana diyor ki o diyor peygamber kıyafeti değil ki Arap kıyafeti diyor. E oldu tamam. Suğra Kübra netice mantığa göre o peygamber kıyafeti oldu. Peki sen giyiyorsun daracık pantolon. Az kalsın patlayacak. <Gülüyor> Efendim Tişört müşört neyse. Gavurca isimleri şu, pantolon Fransızca mıdır, tişört hangi gavurcadır, giyiyorsun bunları. Evet, senin ayetten, hadisten böyle bir şey, peygamber giydiğine dair, meşru olduğuna dair bir delilin var mı? Sen neye dayanarak konuşuyorsun ki, benim giydiğimi? Ne giyiyorum ben? Bu ne bu? Bu ne? He? Bu ne bu? Cübbe daha? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbe giydi mi? Kâhine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem nebise cübbeten, Rumiyeten, dâyiqetel kümmeyni Hediye gelmişti ama o e, Rum diyarından e, O zaman buralar hep Rum diyarı biliyorsunuz Erzurum, şura bura, Anadolu'ya Rum diyarıdır e, O zaman tabi buralar fethedilmemiş Buralarda yapılan yani mamul, or oranın mamulatı bir yerde yapılır, o, öbür pazarda satılır da dünyada ticaret var e, Rum diyarından gelen yenleri de dar Abd Abdeste zorlandı buradan elini çıkaramaydı falan Vendirdar, bir cübbe giydi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbe giydiğine dair hadis var mı? var Tirmizi'de şalvar gel misin ya Rasulullah sordular hazaran ve seferan ve naharan gece gündüz yolda evde hep giyerim buydu sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti, bunu zikreder Rahmeti bayram hocaya şehit bayram hoca arada buna bir kaynak bul derdi de o buldu bunu Allah rahmet etsin kabrin olur sonra ben tabi kitapta ben buldum Ondan sonra, e cübbe giydiği hadis var, tirmizi de var. Ondan sonra ne giyiyorum? Kamis. Kamis ne? Gömlek derken sizinki gibi değil. yani yani tarih Kamis demek ne demek? Hani ömreye gidenler giyiyorsunuz ya siz. E, ben devamlı giyiyorum, ben rahatlıktan dolayı. Şalvarda sünnette var ama ben kendim böyle rahatım. Rahatlıktan takmışlar bana Arap kıyafeti, Arap kıyafeti. Senin ne Arap kıyafeti? Babanın kıyafeti, Osmanlı kıyafeti. Osmanlı'da bütün gece yatarken bile ne giyerlerdi? Enter giyerler. Erkekler enter giyer. Ondan sonra izar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne giyerdi? İki kat peştemal izar. Endonezyalılar giyiyorlar ya. O bölge Bangladeş falan oralarda var. Altına giyilene ne denir? İzar. İhramda altlık yapıyoruz ya. Üstüne giyilene ne denir? Rida. Üste giyilen Rida. Alta gelen izar. iki parça yani. Hani şimdiki tek parça, yekpare, elbişeler, dikişler... E ...şeyler yok te tekstil e sanayi çok, o kadar. O zaman dokuma var, şey var ama ellerle. Böyle kumaşlar giyerdi, altına izar giyerdi, üstüne rida giyerdi. Cübbe de giymiş ama her zaman cübbe bulamaz. Her zaman cübbe bulamayabilir. Hırka diyorsunuz, hırka-ı şerif. Hırka ne? O hırka da dizinden altına kadar. Cüppe o. Hırka deniyor. E, Hırka-ı Şerif'i açtıklarında gördünüz mü? Uzunlu gördünüz mü şimdi? E, dize geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok uzun boylu değil de orta boyluydu. E, dolayısıyla dize gelen, e, dize gelene ne denir? E, cübbedir. E, hırka giydiği de odur. E, giyerdi sallallahu aleyhi ve sellem. O ama burada millete biz mecbur ediyor mu? Şöyle git böyle git. Bir şey demiyoruz. Helal haram hususunda Ancak ne diyoruz kafirlere? Benzemeyin. Diyor ki kafirlere benzememek diye bir şey yok. Peygamber aynı Ebu Ciel gibi giyiniyordu diyor. Aynı öyle söyledi ya. lan ne alakası var Ebu Ciel? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç diyor aynı tavır, şekil, tarz. Alakası yok. Halifül müşrikil. Devamlı hadisler, Bukhari hadis, müşriklere benzemeyin. Tıraşı bile vefirullaha, sakalları uzatın. Onlarınki kısaydı. Ve ahmüşşevari bıyıkları kısaltın. Onların bıyıkları uzun idi. Çorbaya yemeğe giriyor. Bıyıkları uzun, siz kısaltın. On sonra ehli kitap, Yahudi Hristiyanlar, halifu ehlel kitap. Ve halifu ehlel kitap. Yahudi Hristiyanlara muhalefet. Orucu bile ne yaptı? Bir gün evvelden de tutalım aşureyi. Tek gün olmasın. Yahudilere muhalefet olsun. Bütün işi gücü sallallahu Onlar ne yapıyorlar? Saçlarını sağa veya sola tek tarafa tarıyorlar, döndürüyorlar. Siz ne yapın? Müşriklere muhalefet edin. El Kitabı muhalefet edin. ortadan ayırın, ikiye ayırın. Hep bütün hareketleri Fark e, farkı muhabbeyle ne belirmiş şirkin. El amay Kırmızı hadisi. Müşriklerle bizim aramızdaki fark. Bak her konuda takkelerimizin üzerindeki sarıklardır. Onlar da sarık sarıyor. Ama onların kafasında ne yok? Takke yok. Direktman doluyorlardı kafaya. Şimdiki Şii mollaları gibi. Şii mollalarını görürsünüz Mekke'de Medine'de Ha böyle bakarsın kocaman sarığı var, kafayı ha böyle bir yapar bir de bakarsın kafa kel. E yani takke bakke yok, takkesiz. E çünkü e, hadis-i şerifte ne buyurdu? Müşriklerle farkımız takkeler üzerindeki sarıklarımızdır. Sade sarığı bile yetinmedi. Takke üzerinde olacak buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. E bu kadar hadis-i şerif. Ben bu kadar kaynak veriyorum, hadis-i şerif metnini okuyorum, tercüme yapıyorum. Sana da istersen rakamını, nosunu, babını verebilirim. Ben bu kadar delile dayanarak konuşuyorum. Sen niye dayanarak konuşuyorsun? Duvara dayanarak. Dayanmış oraya, oturuyor orada. Yok, peygamber müşriklerle aynı kıyafeti giyerdi. Ne alakası var? Onlara ne kadar muharebet eder? E biz İslam'a göre size kılık kıyafet mecburiyeti var dedik mi? Demedik. Ama kafirlere benzememe şartı var. E burada tabii yasaklı kıyafetler var mıdır? Var. Yasaklı kıyafet kadın için çok erkek için de yasaklı kıyafet, şekil belli etmeyecek. Avret yerinin şeklini belli edecek kadar dar olursa bu caiz midir? Avret yerinin şeklini belli edecek. E maalesef ekseriyetinizin durumu bu. Bu vaziyette namaz kılıyorsunuz, rüka ediyorsunuz, sevde ediyorsunuz, arkasındaki hesaftan görenleri de ifsat ediyorsunuz. Tabi bakmasın, bakmasın da e sen de düzgün ol, düzgün ki. Onun için ne buyururdu Ömer Nasuhi Bilmen Hazretleri? Yani dar pantolondan kılınan anlamaz, mekruhtur. Allah sevmiyor bu namazı da. Niye namaz kılıyorsun? Allah'a beğenilmek için. E girdin. E, ne yapacaksın? Ben de şalvar giyemem, bol giyemem, şunu yapamam. Niye giyemiyorsun ya? Abi işte giymiş. Çevrem, şuyum, buyum, işim, gücüm falan falan. O zaman bir cübbe yaparsın, ince bir şey, dizine kadar en azından secdeye indiğin zaman arkanı örter. O zaman mekruhluktan kurtulur, buyururdu. Yani illaki şalvar giy demiyoruz. Bari namazda bir cübbe yapsan yine namazın karaattan kurtulsun diye uğraşılıyor burada. Öbür türlü sen efendim ister şalvar giy, ister izar giy peştemal endonezyıllar gibi, ister entargi giy benim gibi. Değil mi? Bunların hiçbirinde İslam sınır koymuş mu? Şunu giy, şunu giyme bir şey yok. E Mekke'de Medine'de görüyorsun. Her sınıf giyinen insan var. Mühim olan nedir? Avret yerlerinin şekillerinin Belli olmaması meselesi var. Ondan sonra tabi kılık kıyafete İslam karışım Karışır tabi. Safran boyalı kıyafet istemiyor. İşte efendim e, ipek erkeğe ipek giymeyi yasak ediyor. Bunlara karışıyor tabi yani. Hepten de neye girersen giy öyle öyle bir şey de yok. Şöhret elbisesini istemiyor. Efendim yani çuval gibi bir şeyler giymiş. Kendini peşmurda kılığa sokmuş. İşte derviş imajı veriyor. Falan falan. Ya bunlar ee, yani İstanbulları kerik görüyor. Neden? Millet parmakla gösterecek. Aa, şuna bak, şuna bak falan. Derviş midir, nedir, meczup budur. Böyle kendini meşhur edip tanıtmak şeklinde. Bu da caiz değil. Böyle libaslar, elbiseler. Normal elbiseler ama ya biz hiçbir yerde efendim milleti e, topluma efendim ne bu ya dedirtecek bir şey giymedik ki. Giymiyoruz. Bunlar sünnete uygundur. Bir şey yok. Resulullah s.a. benzemek kötü bir şey midir? O cübbe giysen cübbe giysen kötü bir şey midir? Öbür İslamoğlu da, cübbesi aklından uzun adam demiş bana, çok doğru demiş yani. Hakikaten cübbem aklımdan uzun zaten, aklım cübbem kadar aklım olsa, bugün bu kadar belalar geli bu memleketin başına? ben yani çok daha önceden tedbirler almalıydık, bu işte, hizmetleri yapmalıydık, millete yararlı olmalıydık, bizim de aklımız kısa tabii, aklımız kıt yani, ben onu kabul ediyorum. Hakaret de kabul etmiyorum. Cübbesi aklından uzun demiş falan. Şimdi buna mukabil ben de bir şey derim tabii. Bende ne laflar var ama demem işte. <gülüyor> Der miyim ya Demem yani. Yok demem. Doğru demiş bak. Cübbenin aklımdan uzun olduğuna kanaat getiriyorum. Ama cübbenin uzunluğu kötü bir şey mi? E değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer Efendimiz rüya gördü. Bazı adamlar gördüm dedi rüyamda. E, senin işte dize kadar avret... Ama o zaman da elbise bulmakta zor, müşkil. Ee, kiminin dizinin dizine, kimin dizinin altına, kim işte topuğuna, kimi kiminin de e, en tarihi yerden uzanmış. Sürüyor yani, gidiyor peşinden sürükliyor. Eee nedir bu rüya acaba? Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu neyle te tevil ettiniz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Yani o tabii bazı kişiler hakkında müşakkas şu şöyle giymiş, bu böyle giymiş. Burada evvel tüüddin. Et din buyurdu. Et din. Bukhari bu. Dinle yorumladım. Ne kadar elbisesi uzunsa dini o kadar kuvvetlidir. Ha, yani sen burada bana bu hadis-i şerife göre de cüppe'nin uzunluğu dinin kuvvetine delalet eder. İnşallah öyle olurum. İnşallah. Yani ben ama tabi topuktan aşağıda çok değil. ve Kibir için topuktan aşağı giderse o da ateştedir diyor. Şimdi bak karışmayan diyoruz ama doluda hadis çıkıyor yani bak dağarcıktan ama elbisesini kibir için çekerse hani böyle birkaç metrede arkadan pay bırakıyorlar ya böyle bir gidiyorlar kadınlar çok yapıyor onu eskiden krallarda padişah yani bizim padişahlar demeyin de onlar ayet hadis bilirdiler bu dünya kralları falan böyle bir gider arkadan iki metrede eteği sürükler falan orada eteğine biri bassa falan yandı yani ondan sonra efendim ama şimdi kibir olmamak Kibir değil de, biraz birkaç santim terzi ileri kaçırdı falan, bu cehennemlik olmaz. Yani oradan aşağı, topuktan aşağı, kibir için uzatılan ateştedir. E sahabeden bir şey, yani Hz. Sıddık olabilir, ben bundan çok rahatsız oldum dedi, biraz uzun olmuş elbise falan. Sen kibir için yapmazsın ya Bâvekir. Mesela böyle, bunları da hesaba katın hemen gidip adamın hemen metroyla mezroyla tak topuğunu ölçüp, seninki bir santim cehennemde falan, Beni de hareketler yapmayın bak, ham sofuluk yapmayın bak. Yani hadisin, o hadiste var, o hadiste var. Ya Bâbekir, sen yapmazsın kibir için. Yani senin normal birkaç santim uzun olsun. Yani buradaki mühim olan kibir, israf, yerden sürümek, pisliklere bulaştıracak şey onu bahsediyor. Ama İslamiyet karışmıyor diye bir şey yok, karışıyor. E sen nasıl de dersin ki, Efendim, sünnette böyle bir şey yok, peygamber aynı müşrikler gibi giyiniyordu, Ebu Cehil ne giyiyorsa o da aynı giyiyordu. Nasıl olur bu kadar? Ayet-i Kerime hadis-i şeriflerde her şey yürümene kadar şekline kadar beyan ediliyor sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl bu Cehil'lerin olduğu bir topluma benzetirsin müşriklere? Kainat Efendisi'nin en büyük derdi müşriklere muhalefet idi ya sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar böyle adamlar. Ama ne diyeceksin? Allah ıslah etsin diyeceksin. Allah hidayet etsin diyeceksin. Bedduat edecek halimiz yok. Velakin onların da kimseye yani Efendi Hazretleri gibi bir zata hakaret etmeye bir hakları yok. Bir hakları yok. Bundan dolayı da e tabii ki kendilerine çeki düzen vermeleri lazım. Mevla görüyor bu işleri. Mevla razı değil. Dostlarına e, böyle düşmanlık edene harbi ilan ederim Mevla buyuruyor. Sen milletten ne korkuyorsun? Mevla'dan kork. Mevla'nın dostları var. Öbür İslamoğlu neler demiş neler demiş. Şemsi Tebrizi demiş, Haşi demiş. Yav Şems-i Tebriz-i Hamuşkün kituyu isirruhuda revnek-ı ingirdiş-i günbed-i devran diyor ya. Koca Mevlana Celahattin Rumi. Sen diyor Güneşsin diyor. Ey şems Tebriz sen şeyhi onun ya. Sen Güneşsin diyor. Bütün dünya alemler, felekler melekler hep Allah'ın edebiyle dönüyor diyor. Bütün her şey edebden bahsediyor diyor. Sen bu edebin ortasındasın diyor. Evet. Maşallah. Aleykümselam Rahmetullah. Ehlen ehlen ehlen ehlen seyyidi Astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Ez cezakullahi hayran şey, tefaddalu seyyidi Yârifûnekum seyyidi min suverikum Tanıdınız mı? Nereden tanıdınız? Eeee Veli nimetimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün eserlerini 30 tane eserini 300 tane eserini muhafaza ediyor Sakalı Şerifler, Şahar-ı Şerifler, işte resimlerini gösterdik. Daha da 300 tane var, bize de göstermedi yani. 300 tane de bize de göstermedi. Abdülkadir Geyla Hazretleri'nin cübbesi var diyor, neler var neler. Hepsini dünyadan aldı, muhafaza ediyor. Allah da onu muhafaza etsin. İnşallah. Kısa bir konuşma yapacak size. İnşallah urahman. Bereket bize inşallah urahman. E, i̇nşallah efendim, Şahar-ı Şerif'i de bize hediye eden, emanet eden zat Allah Teala Hazretleri kainat efendisi hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem onu da ailesini de bu işe hizmet edenleri de dünya üzerinde nerede Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kutsal emanetlerini muhafaza edenler varsa hepsini Allah'ın muhafaza eylesin amin amin, amin. İki canda nazardan, gözden harici, dahili düşmanların şerinden muhafaza eylesin amin, amin. şimdi ne diyoruz adamlar evliya tanımıyor ulema tanımıyor ya diyor, Mevlana diyor, İslam işte onun lafı, Mevlana diyor, Allah'ın adı diyor. Hani ente Mevlana var ya, Allah'ın adı diyor, Mevlana tevazu tevazu ölüyor diyor, halbuki diyor Allah'ın adını kendine takmışlar, o da diyor ona müsaade ediyor diyor. Ya Allah'ın adını nasıl Mevlana'ya takmışlar? Ne alakası var? ya? Mevlana demek, bizim dostumuz mağazına geliyor. Allah Teala'nın e, özel ismi Mevlana diye bir özel ismi yok ki. Ni'mel Mevla. El Mevla. Şimdi mesela ne diyorsunuz milleti içeride? Efendim şey var mı? Kadir Efendi var mı Kadir? İsmi Kadir var mı? Ve ve şeyin Kadir. Ne olacak şimdi? Kadir gitti. Rahim var mı? Gitti. Gafur var mı? Gitti. Aziz var mı Aziz? Vallahi Aziz'ün Hakim. Ne olacak şimdi? Gitti. E bütün milleti bu... bu Allah'ın adını takmışlar. E ne yapacağız ya? Ne acaydı arkadaşlar Allah'ın? Allah'ın ismi El Aziz. Ne demek? O Aziz. O. Eliflamlı olursa. El Gafur. Anladın mı sen? Er Rahman. Er Rahim tamam. Adama de demiyorsun ki Er Rahman Efendi. Demiyorsun El Aziz Efendi. E demiyoruz. E o zaman Mevlana bizim dostumuz. Veli sahip demek. Burada Allah Teala'nın şeyinde ne alakası var? Mevlana ona müsaade etmiş. Müsaade ettin ne biliyorsun on sonra? İnsanlar, e, Evliya Allah diyorlar sen bizim veli misin, Mevlamısın, E Bunda ne alakası var Hz. Mevlana'ya? bu Aziz Bayındır zaten kafir diyor haşa Hz. Mevlana'ya. E sen burada şemsi Tebriz haş haşi, haşa, böyle mübarek Allah dostu, Mevlana ona çok pahalı falan falan. Ne laflar, ne laflar, ne şeyler. Bir hadis uydurmuş. Eşte ve bunlar işte hadislere sahih diyorlar Her hadise sahih diyorlar Hangi hadise sahih diyorlar Ben daha hiç duymadım öyle bir hadis Sohbetinde Bir de baktım hadis Allah Teala atı yarattı Sonra atı koşturdu At da terledi Atın terinden kendini yarattı Ulan zaten Allah olmadan nasıl yaratacak atı Diyorsun ki Allah atı yarattı diyorsun Zaten Allah var ki yarattı Bir daha kendini nasıl yaratıyor Diyor ki bu hadise bile sahih diyorlar ya ben bu yaşa geldim, bu kadar hadis gördüm. Böyle bir hadis yok. Nereden çıkarttım onu? İnceledim, inceledim. Uydurma rivayetleri alan kitaplarda var. Ama hiçbir kaynakta bizim böyle bir hadis olabilir mi yani? Ya olamaz ki. Hiçbir kaynakta tarattım Şam ile Mam ile ne kadar mektebe varsa. Ya yazalım bakalım. Hiçbir şey yok. Sonra buldum ki İbni Cevzi'nin mevzuat Yani uydurma rivayetlere dikkat edelim diye yazılan kitaplarda hani patlıcan ne niyetle yersen ona şifadır tipinde. Böyle bir şey. Ya bunu kim uydurmuş? Tamam uyduranın Allah belasını versin. Benden de bir o kadar olsun. Ama kardeşim sen diyorsun ki bu hana sahih diyorlar. Ya nasıl sahih diyeceğiz? O sonra Ahmet İmranbel'in müstedinin başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiş. Ahmet İmranbel'in müstedi şöyle olmuş, böyle olmuş. Ne alakası var? Ahmet İmranbel diyor ki ben müstede en aşağı Hasan derecesinde. Hasan derecesinde hadis aldım. Zayıf derecesinde bile hadis almadım ki zayıfla bile faziletli amellerde amel edilir. Zayıf uydurma demek değildir. Senedinde zayıflık var. Yani meçhuller var. İşte ravide tanınmayan var, hali bilinmeyen var falan ama onunla da amel edilir. Bütün itikatta, fakıhta edilmez. İbadet ve zikir fazilette edilir. E şimdi bu, Ahmet Muhammed'in şeyle uğraş, uğraş, uğraş neler neler yani akla ziyan zarar şeyler. Efendim. Şimdi ben ben e, de birkaç kelam etsin e, doçenttir. Bu işlerde çok ıhtisası var. Size de bereket olsun inşallah. Burayı e, şereflendirdi. E, kendisi hamden kesiren dayıben bârek fit diyen sahabenin torunu Rifa'a bin Rafi'el Hazreci e, Radıyallahu anh Hazretleri e, o zaten nasip olan. Bak onu dedik o geldi. E, Mevla gönderir. Mevla <gülüyor> gönderir yani. İrtibatlar manevidir. Efendim, onların parçalarıdır, bereketleridir. Değil mi? Fatıma benim parçamdır. Bunlar sahabenin parçaları. Bunlar bu insan. E, 90 milyon dünyada ensar çocuğu var. Medine'deki ensar iki kabile. Evs ve Hazret. Bu iki kabilenin ikisi de ensar. Allah Teala şefaatlerine nail eylesin. Rahimallahu l-ensar ve ebna l-ensar ve ebna ebna il-ensar Allah Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih duası var. Allah ensara rahmetiyle muamele etsin. Amin. Allah onların oğullarına da, oğullarının oğullarına da, ta buraya kadar hadis-i şerifte bu zatlara kadar e, bunlardan da gelen nesillere kadar hadis-i şerif özel dua etmiş. Allah'ın onlara rahmetiyle muamele etmesini niyaz etmiş. Çünkü el-ensaru e, şiarun vel nasi bir hadis-i şerifinde yine ensar İç gömlek gibidir, diğer insanlar dış elbise gibidir. Yani Ensar iç gömlektir diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ee, e, ima, ayetül iman, hübbül ensar. İmanın alameti, bir adam Müslüman mı değil mi? Ensarı sevmektir. Seviyorsa imanlıdır diyor. Ve ayetün nifak buzul ensar. E, ensarı sevmiyorsa, kızıyorsa, buz ediyorsa, münafık oldu onun nişanıdır diyor. Ensar hakkında ne hadis şerifler, ne hadis şerifler. Ve biliyorsunuz yani Mekke en sevdiği yer. Canı ciğeri Mekke yani. Ama ayrılmak zorunda kaldı. Ondan sonra Mekke fethedildi. Tabii ki bazı laflar çıktı artık hani Mekke'de kalır. Atayurdu, babayurdu, Kabe orada Allah nebi, Mekke ne demek ya? Ama ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Yani Ensar'ı üzmemek, darıtmamak. O sonra tabii Medine'nde manevi şey ona göre ennihatinde ganimetler, taksimatlar. Birçok artık İslam devleti zenginleşmiş, dünya kadar ganimet gelmiş. Ona veriyor, buna veriyor. Müellefe kulübe veriyor. İslam'a ısındırmak istediği e, müşriklere veriyor. Hani onlardan Müslüman ediyor, veriyor. E, yani Ensar'dan çok az bir nasip düşüyor falan. Ya bazıları acaba biz o kadar dağıtılıyor ganimetler, şeyler, biz bu kadar şeyimiz var, iyiliğimiz var, bu İslam'a hizmetimiz var gibi en ufak bir şey. Hemen duydu sallallahizem kalktı çadırlarına gel. Ne buyurdu? Ya sizi memnun etmiyor mu ki? Herkes atı alacak, deveyi alacak, gidecek. Siz beni alıp gideceksiniz. Yetmiyor mu size beni alıp gideceksiniz? El mahya mahyakum vel matukum. Ha Resulullah diyor. Hani ve ma tedirinefsin bey yardım temut. Kimse nerede öleceğini bilemez. Ayet var. Ama Resulullah bundan müstesnadır. Çünkü Allah Resulüne öğretti mi kayıpları? Öğretti. Buradan da hadis, bu da sayı hadis. Hadi bakalım. Hayatım sizinledir, ölümüm sizin aranızda olacaktır. Dedi. Ben Medine'de gömüleceğim dedi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Ensar'ı öyle sahiplenmiş, öyle sahiplenmiş, öyle sahiplenmiş. Onun için biz onları, torunlarını, mumbarekleri Allah için çok seviyoruz. Allah için seviyoruz, Allah sevgimizi artırsın. Amin. E bir de şimdi bu zat gibi maddi manevi her şeyini feda edip de kutsal emanetleri muhafazası için çalışınsa, bir de kitaplar basmak, Ehl-i Sünnet'in telif ettiği eserler, şimdi benim size eee yaptıracağım işte salavat-ı kadiri yeni hep onlar mübarek orada Ebu Dabi de kendisi Ebu Dabi de bastırıyor, ediyor bütün kitaplar medcanen, babası büyük zat Allah rahmet etsin, kabri nur olsun e, mübarek insan onun kurduğu vakıflar, düzenler devam ettiriyor, Allah kıyamete kadar düzenlerini paydar eylesin, Amin. muhafaza eylesin İslam'a, Müslümanlara saklasın, Allah Teala kutsal emanetler, Mevla muhafaza edecek ama kimi sebep ederse onun da nesi var? Ümmetin üzerinde hatırı var, hakkı var. Çünkü orada emek var. Hakikaten gittik e, yani iki kere e, gittik. E, çok muazzam bir bakım. Yani özel bakım üstleniyor hutubetinden vesaireden kokulanmasından, yıkanmaz. Yıkanmaktaki özeni görüyorsunuz. Ya yani ne kadar özenle ben rahat ediyorlar. Bir tek tane zeval bulmasın, yere düşmesin diye. Allah da onları yere düşürmesin. dünyalarını ahiretlerini mamur eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Sedna o Muhammed ve وصحبه <سؤال> اجمعين. Allahumma ما جعلته سهل وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت صاحب الشيخ أحمد جبهلي الحضور والمشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهُم لمَن دواعي أن أكون اليوم بينكم. وكان هدفي هو الاستماع والتعلم من فضيلة مولانا والاستزادة من نور وجوهكم الكريمة ولكن أمر فضيلة الشيخ أن نتحدث إليكم وهذا شيء يسعدني ويشرفني تكلم فضيلة الشيخ عن فضاء الأنصار والأنصار يكفيهم أن الله سبحانه وتعالى ذكرهم في القرآن الكريم بالصفة والاسم في أكثر من 22 موقع في القرآن الكريم بالصفة والاسم وهذا شرف عظيم اختصهم الله سبحانه وتعالى أنا فضائل الأنصار كثيرة وأنتم تعلمونها لكن أنا أريد أن أنبه لمسألة واحدة دائما يذكر الناس أن الخزرج والأوس والأوس تقاتلوا لفترة طويلة قبل الإسلام قبل قبل الهجرة النبوية الشريفة. ويعزون ذلك إلى مؤامرات من جيرانهم مثل اليهود وخلافه. ولا نعم الحقيقة هذا هذه نظرة سطحية للموضوع. الموضوع هو أعمق من ذلك الخزرج والأوس هم كما يقول العرب هم ملوك الأطراف هم من الأزد أعظم قبيلة عربية يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتمنى المرء في آخر الزمان أن يكون أزدياً أو أن تكون أمه الله. فهم سادة الأزد بعد انهدام سد مأرب يعني لي ليش يتمنه يكون في آخر زمان لإيمانهم، لإيمان صلحيهم. من النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن قبائل العرب ذكر خمس من قبائل العرب كلها تنتمي للأسد. إذا يكون أسديا يكون يستقيم هذا. نعم. حسنًا إن شاء الله هني. إن شاء الله. يعني في شك هذا. في مشتثناء نعم مشتثناء والناعم. فبعد انهدام سد مأرب نزلوا بمنطقة. كان فيها بئر اسمه البئر غسان وكانت العرب لا ينزلون كل الأحياء بجوار بعضهم البعض يحبون أن ينزل الحي هنا والحي الآخر يبعد قليل والآخر هكذا وهكذا هنا Ne لهم لأني أنسى بعدين تفضل şimdi unutmadan şey eskisi gibi kafam yok şimdi yerinde eee senâ ettikten sonra işte Allah'ımıza dua diyor, Allah'ım kolay senin ancak senin kolay ettiğin, sen istersen en zor işi kolay edersin. Bu hadis-i şeriftedir, bu dua inşallah zorluklarda okunur, onu efendim inşallah size de yazarız. Şimdi ben dedi dinlemek için, faydalanmak için geldim ama tabii bizim ricamız üzerine kıramayacağını, bunu kendisine şeref vereceğini, Ensarın fazileti hakkında bazı şeyler, e, siz de biliyorsunuz ekseriyet ama bazı e, belki bilinmeyen bir yönünü beyan edeyim diye e, söze başladı. Evvela bize de bana da şimdi Mevlana dedi. Ne yapacağız şimdi? Çünkü Mev Mevlana dostumuz manasında, lügat manası yani. Onun için bunda bir sakınca yok. E, hocaefendi bu bilen insan. E, buyuruyor ki, Ensarın fazileti hakkında ne söyleyelim? Hazreti Kur'an açıkça onlardan bahsediyor. Ve Kur'an-ı Kerim birçok adet kelimede vel ensari diye duyuyorsunuz siz de. Met ediyor. Ee, bazı yerde isimleri geçiyor vel-ensar diye. Bazı yerde de sıfatları, saru gibi yardım ettiler İslam'a diye. Bu sıfatlarla ve isimlerle 22 yerde Kur'an-ı Kerim'de 22 mevzide ensardan bahsediliyor. Bu da büyük bir müjde. Ensar hakkındaki bir konu size e, anlatmak istediğim şudur ki Ensar iki kabileden müteşekkil. Evs ve Hazret. Biliyorsunuz Bedir ehlinde de ya Evsidir ya Hazrecidir. Yani muhacir olmayanlar. Ensar iki kısım. Evsi, Hazreci diye e, Bedir kitabının birinde böyle kabilelerine müntesip olarak yazmışız. Orada da görürsünüz. Dolayısıyla bu iki kabile e, tarihte çok savaştılar. Hani biz de diyoruz 120 senelik savaşlar, işte İslam'la kardeş oldukları ayet-i kerimede de bildiriliyor. Bunun aslını beyan edeyim derken konu şuraya getirdi. Evs ve Hazret Halis Arap kabilelerindendir. Bunların hepsi Yentehi ile Evs ile Ezd kabilesine rücu ediyor. Bu kabileler, hatta 3 kabile daha var. Ezd kabilesi Minel Yemen aslıhum seyidi. No, no. Asılları no, no. Yemen'den. Biliyorsunuz Ebayübel Ensari seyidi Hazreci Yemen'den. Ha, Ebayübel Ensari de bak akraba. Hazret, o Ebayübel Ensari de Hazretli. Hazret kabilesi, bu zatların kabilesi. Efendim, Hazret kabilesi. Ee, bu zatlar asılları yani Evsle Hazret'in Yemen'den. Yemen'de de Esk kabilesinden hatta bir hadis-i şerif rivaat etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ahir zamanda e, Araplar ya kendileri es kabilesine kabileleri rucu etse veya annem anneleri tarafından olsun es kabilesiyle alakalı olmalarını temenni edecekler. Bu da nedendir sordum? Yani demek ki tabi Kel kabilesi meşhur Hazreti Mehdi ile savaşacağı Cehar ve devesir kabileler dinden dönecekler var vesair devs kabilesi diyor puta tapacakları bunlar hadislerde bildiriliyor Araplar hakkında. Ama bu demek Es kabilesine ucu eden kollar ve dallar. Bunlar İslam üzere, iman üzere, tabi ahir zaman fitnelerinde çok az adam kalacak. Onlar istikamet üzere olacaklar, diyor. Esk kabilesi, mübarek bir kabile, bu kabileye rucu ediyor Evsteh Hazreti'nin her ikisi de. E, Araplar, diyor, e, kabileler olarak e, göçtükleri yerlerde e, iki kabile bir yerde konaklamak istemez. Yani, el-ehya yuridûnen yeteferrakû alâhideh. Evet. Ha, birbirine bitişik şekilde Arap kabilelerinin adetleri efendim birbirine bitişik şekilde yerleşim yapmazlar. Bir kabile bir bölgeye yerleşti öbürü farklı bir bölgeye yerleşirler. Adetleri esasen böyle Seddime erip yani e, Fil Kur'an, Fil Yemen e, Kur'an-ı Kerim'de zikredilen o e, Yemen'deki set patladı ya e, sebe cebek kavminin o baraj efenserin baraj diye anlatırdı. O barajın patlamasıyla oralar e, yaşam alanları bozuldu. E, büyük bir felakete uğrandı. Tabii Kur'an-ı Kerim'den evvelki dönem İslami, yani efendim sallallardan önce bu. Ondan sonra oradan göç. Sebebi göç göç sebebi bu. Oradan göç ettiler. Göç ederken de geldiler eee Al-Awsal-ı Khazraj, mean canı yani, fi hadi elhijra? Al-Awsal-ı Khazraj, yekeno abnau jfne, abnau amhum, alddin nzelu bi juar elbeyr, axhı ism elbeyr, fasumu ghasan. Ha, ghasan. Abnau jfne. Ha, yani elghasan ism elbeyr. Hı, ism elbeyr. Fi eyn mantrka elan? Elan, yani demek, Sertin bölgesinden çıktılar. Yemen'de Hadramut bölgesine yakın bir kuyu var. Kuyunun adı Gassan. O kuyunu tabi biliyorsunuz oralarda su, Mek Mekke'deki Hayatta Zemzem'le başladığını biliyorsunuz. O kuyunun etrafında e, yerleştiler ama o zaman e, tabi üstte kabile tabi daha bölünmemiş. Kayle oğulları, e, Cefne oğulları diye e, tabir edilen kabileydiler. Zaim el kabile ba'd هم لما كانوا في اليمن وعندهم السد كانت عندهم الأراضي كثيرة والزراعة وهم قبيلة كبيرة فزعيم القبيلة زعيم الأزد أرسل رسل ليكتشفوا باقي المناطق م. فأرسل رسل إلى عمان وإلى نجد وإلى, وإلى جازان ورسل عبروا إلى السودان ورسل وصلوا إلى الشام الله. والعراق ليجدوا مكان يتسع الله. لهذه القبيلة قبيلة. بكل ma فيها, ve ma ma'ha min nas, ve davab ve kull el kabile şey. yani mecmuhum ezd. Ezd, ezd. ezd zaman. Bu ezd kabilesinin ki hadis-i şerifte met edilen bu kabilenin reisi yani o zaman. Ee, şimdi biz yerimizden yurdumuzdan olduk. O set varken yani baraj tabi baraj olması ne demek biliyorsunuz. Her taraf yeşillik, sebze, mümbit topraklar. E şimdi yersiz, yurtsuz kaldılar. Çorak yerler e kabile genişliyor, büyüyor. Nasıl yetişeceğiz? Elçiler saldı diyor. Yani yer bulmak için kendilerine. Bu elçiler dünyanın Şam'a giden elçiler oldu. Sudan'a kadar gidenler oldu diyor. Yani yer arıyorlar, mıntıka arıyorlar. Nereye kabileyi taşıyalım? Orada hani kabile çünkü ilerleyecek, artacak, artacak. Bakın sırf şimdi ensar dünyada 90 milyon şu an. Yani dünyada 90 Türkiye'nin nüfusundan fazla ensar var. Muhtelif devletlerde. E dolayısıyla tabii kabilenin gelişmesi için yer lazım yersiz yurtçuz gelişmez on üçün elçiler dolandılar. بالمختصر بعد عودتها الرسل بعد فترة من الزمن، أخبروا أن لا توجد أرض كأرض سبأ تتسع لهذه القبيلة الكبيرة وما فيها وما معها. فجمع قادة القبيلة وخيرواهم بمن من أراد النخل يذهب إلى عمان ومن أراد المياه والفواكه يذهب إلى الشام هكذا خيرهم فاختار بني قيلة اللي هم الخزرج والأوز وبني جفنة اللي هم الغساسنة اختاروا الشام فخرجوا من منطقة غسان إلى الشام طريق الشام يمر عبر ما يسمى الآن بجيزان إلى الطائف خلف مكة İlâ yesrib sâbîkân El-Medînîn İlâ eşşâm Felemmâ vâsulû Ütâr cümlevûm Şimdi bunlar tabirler şey de Onun için unutmayayım da kısa kısa yapalım Efendim e, Ne yaptılar diyor Elçiler geri döndüler e, Dediler ki bu kabilein bu kadar şeyine e, Sebe e, arazisi gibi Hani Kur'an'da geçiyor Sebe suresi var e, Bağlar bahçeler Cennet gibi yerler diyor, artık Kur'an'da cennet tabir ediyor. E, öyle bir yer nerede bulacağız? Da, daha bulamayız. Yani tümümüz bir arada öyle bir yerde yaşayacak imkan bulamadık dediler. Ne yapalım? O zaman kabilenin reisi dedi ki, e, ben dedi, boylar var tabi kabile içinde, isteyenleri muhayyer bırakayım, hurmalık isteyen Uman tarafına gider, meyvelık isteyen Şam tarafına gider, yani böyle kabile istediği yere gitsin, biz de izin vermiş olalım, birbirimize rıza üzere ayrılalım dediler. E, Kayleoğulları yani Ezd içindeki Evs ve Hazreci cemeden isim Kayleoğulları de, denilen bu zatlar <gülüyor> ne yaptılar? Yola düştüler. Şam'a gitmek için. E, Şam tarafını tercih ettiler. Fakat Şam'a giderken Cizan diye diyor Mekke'nin arka tarafı. Oradan Taif o güzergah Yemen'den doğru geliyorlar. O güzergahtan geldiler. Gelirken Yesrib'e uğradılar. Yesrib neresi? Medne-i Münevver'in eski ismi tabi. Biz Yesrib demiyoruz. Medine'yi münevver ediyoruz Ama Kur'an-ı Kerim'de Yesrib'de geçer. Ee, Yesrib'e o zamanki adıyla yolları düştü. Fe lemme ile ila atrafil Medine karraru en yertahu yabqavhuna fetra fertahu subuh fe zaim بني جفنة أي الغساسنا فيما بعد يعني إحنا مكثنا أسبوع يلا نكمل فقال له الخزرج والأوس أي أبناء قيلة لا نبقى قليلا نرتاح أكثر فبعد أسبوع قال لهم نرحل قالوا لا بعد نبقى كل ما يقولهم نروح يقولهم أبقى قال لهم في آخر شيء قال لهم طولنا يعني وهني وأرض صحراء ما فيها شيء قالوا لنا نحن نحس أن إذا فارقنا هذه الأرض أرواحنا تفارق أجسادنا. الله. فقالهم في هذه الأرض لا ماء ولا شجر. الله الله. ولا يعني مراعي ليست ذات نخل في هذا الزمان شيء قليل. هم, هم الذي زرعوا النخل. ها ها فيها ولكن شيء, شيء قليل. قليل نعم. فقالوا نحن نفضل هذه الأرض على كل Alem. Ala. Allah. Fızaîl i Ançar, İslam'a 450 sene. 450. Yani bu İslam gelmesinden 450 sene önce oluyor. Efendimiz Sultan Selim'den 450 sene önce. Şimdi bu es kabilesinden ayrılan boylar, Cefneoğulları ile Kaylaoğulları, bu ikisi şamyonlu tuttular mı? Medine'ye geldiler. Medine veren etrafında işte biraz istirahat dinlenelim bir hafta kadar. Şu Yemenlere vuranlara tam. İstirahat edelim, Şam'a gidecekler. Fakat ee, işte o Cefne oğulları dediler ki hadi gidelim, bir haftayı doldurduk. Bunlar dediler ki, biraz daha duralım. Biraz daha duralım, biraz daha duralım, birkaç hafta geçince dede ne zamana kadar duralım? Yani biz gideceğiz Şam'a o zaman, siz kalıyorsanız kalın. Onlar Ensar'ın faziletlerinden yine Evslak Hazrec'in dediler ki biz öyle itikad ediyoruz ya, öyle bir kanata vardık ki biz bu, bu toprağı terk edersek ruhumuz bedenimizden ayrılacak. Biz buradan ayrılamayacağız dediler. İşte efendim sözü hemen emsar hazırlanacak ha. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fa akmal bani Jefna veya al Jefna ila'ş-Şam ve melakû'ş-Şam. Asbahû melûk fi'ş-Şam. Allah Allah. Ve bani Qayle, el Hazre ve el Aws, fi'l-Medine ve kân fi'l-Medine 3 kabâ'il min el-Yahud. Bani Qurayza ve bani Nadir ve bani Qaynuqa'. El 3 kabâ'il müstata'u أن يعني يحاربوا الخزرج والأوس مم. فقالوا نستفيد منهم ونتعايش معهم مم. ويحمون تجارتنا إلى الشام مم. وإلى اليمن مم. وهكذا واستمر الوضع أربعمائة سنة تقريبا أربعمائة وخمسين قبل الهجرة ولكن أربعمائة سنة تقريبا لم تدخل الخزرج والأوس في حرب مع أي قبيلة من القبائل العربية مم. لمكانتهم بين العرب بين العرب بين تغلب وبكر ولكن لم من العرب حرب مع الخزرج şimdi cefne oğulları şama gittiler onlar sonra Şam'a sahip oldular. Mülük oldular. Şam'ın kralları oldular o kabile. Ee, bunlar, halbuki diyorlar o zaman sulak yer değil, hurma da az. Böyle sonra Estahaz'da diktiler Medine'yi hurmalık yapmışlar. Yani burada niye kalıyorsunuz? İşte ruhani bir şey. Biz burayı çok sevdik. Kaldılar. O arada Medine'de üç tane Yahudi kabilesi var. Kurayza oğulları meşhur, oğulları, bir de Kaynuka' Beni Kaynuka' oğulları. Kaynuka Bu üç Yahudi kabilesi de Evsl ee, ve Hazretle iyi geçinmek durumunda kaldılar. Bunlardan faydalanalım dediler. Faydalanmak istediler. Ee, ve lakin onlarla savaşmak veya onlarla iş, e, bir zora girmek istemediler. O civarda da tabii Arap kabileleri de var işte Tağlible Bekir kabilesi. Onlar onu 40 sene, 60 sene böyle savaş eden kan davalı kabileler etrafta var. Fakat bu zaman 400 senelik zaman zarfında Evsl ve Hazret Arap kabilelerinden hiçbiriyle Savaşa girmediler, Yahudilerle de savaşa girmediler. Yani bir itibar sağladılar, herkes onlara değer verdi, onların kıymetini bildi ama onlarla kimse bir etmek lüzumu hissetmedi. Tuba mete asildi. Nam. Tuba mete arad hermel medine. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. Önceki. فقالوا نحن لا نعطي مالك اليمن مالك اليمن وسيد بن مالك هو عاد ذهب وكذا جيش عظيم قيل له في الخزرج لا من ولا فقال وجه الجيش لهم فلما وصل الجيش هو جيش عظيم وهم حي من العرب يعني فكان في الصباح يقاتلونه وفي المساء يطعمونه لكن لا يطعمون الجيش كله ولكن يطعمون الملك وزراءه. فاستغرب قال كيف تقاتلوني في الصباح وتطعموني في الليل في المساء فقالوا نقاتلك في الصباح لأنك عدو hazırda tokatladı. Ve ama nutumuk fi mesal, çünkü ziyef nazil etti arzına. Allah Allah. Yani orada Melik ee, Yemen Meliki var Tuba. Yemen Meliki Tuba büyük ordulara sahip. O da işte bu hizretten demek kabl-i yani <gülüyor> 100 sene kadar önce. 100'den fazla da olabilir diyor. Tuba orduları geldi. O civarda herkesi cizye bağlamış, vergi tahsil ediyor. Büyük ordu olduğu için Sonra duydu ki Yesrib'de yani Medine'de Erste Hazreti Namı'nda iki tane kabile var. Kimseye boyun eğmiyorlar, vergi vermiyorlar. Yani cizyemizce, haraç bir şey onlardan alamazsın. Nasıl alamam ya? Bu sefer yine adam zaten. Husus oraya gidelim. Bütün orduyu getirdi oraya. Savaş oldu. İlk savaşları öyle diyor. E, Tübbağan ordusunda. Fakat e, bu çok meşhur bir hadise. Gündüz savaşıyorlar. Gece de Tübbağan ve adamlarına yemek ikram ediyorlar. Ya Ensar işte acayip bir şey. Ya sonra bu işi garip gördü. Dedi ki bu nasıl iştir ya? Bunlara bir soralım bunu. Ne yapmak istiyorlar? Ve onlar da dediler ki ya sen bizden cizye almaya geldiğin düşmasın. Onun için gündüz savaşıyoruz. Ama gece oldu savaş olmayınca e bizim arazimizde misafirsin diyorlar. <gülüyor> misafirsin. Yemek yedirmek lazım. Yani Ensar'daki huylar acayip yani. فبعد ولكن لاحظ تبع أمر غريب لاحظ أنه ي ي ي ي ي ي يقتل من جيشه م. بالمئات ولا يقتل من الخزرج والأوس إلا يعني أفراد لا يتجاوزون العشرة م. يومياً يم. هكذا م. واستمرت الحرب أكثر من عشرة أيام يقتل من جيش تبع أوه. مئات ومن الخزرج والأوس أنفار فكان في شدة الغرابة هو حطم دول وهزم م. جيوش ألك. كيف يحصل هذا ألك. فاستأذن عليه حبري من اليهود مم. فقالوا له أيها الملك إن بقيت تقاتل هذه القبيلة الله. ستفنى ويفنى جيشه الله الله. فقالهم لماذا مم. قالوا إن الله قد سخر هذه القبيلة لنصرة الله. نبي آخر الزمان الله الله هم كانوا هم قالوا هكذا ليس محبة في الخاز رجل الأوس ولكن هم من. كانوا يظنون أن نبي آخر الزمان سيكون من اليهود. Yani şimdi Tübba'dan onlarla savaş eder ki 10 gün sürüyor. Tübba'nın ordusundan her gün yüzlerce ölüyor. Efsed Hazret yani kabilelerinden birkaç kişi ölüyor. Burada e, imkanlar, silahlar, güç, kuvvet mukayese yaptığın zaman mantık dışı. E, Tübba da büyük komutan orduları Bozguna uğratmış, dünyaya şekil verenlerden yani. Güçlü bir komutan. E bu şimdi niye böyle oldu? Bunu bir incelemek istedi. Niye biz bu kadar imkanlarımız var, bizden çok fazla ölüyor, bunlardan bir iki kişi ölüyor? Bu o arada Yahudilerin alimlerinden, İslam öncesi bu. Yahudiler biliyorsunuz, çok bilirler. Yani eski kitap eli. Yahudilerin iki tane alimi dediler ki hükümdarla görüşebilir miyiz? Çadırı var işte deyince. İzin verdiler, girdiler. O onlara sordu ki, bu işten siz ne anlıyorsunuz? Ben bunları işte ciziye bağlayacağım, bağlayamıyorum, savaş var. Niye böyle oluyor? Dediler ki, sen burada durup da bunlarla savaşmaya devam edersen, sen de biteceksin. Bütün ordun da bozgun olacak, bunlar bitmeyecek. Nasıl olur dedi bu? Hesaba aykırı, mantığa aykırı. Ama çünkü dediler, ahir zaman peygamberine yardım için bu iki kabileyi Allah müsaher etmiş. Bunlar Tevrat'ta yani eski kitaplarda yeri belli, Geleceği yer belli. Onun için bu peygamber gelecek bunlar. Ona himaye edecek, yardım edecek. Bunlar olduğuna göre bunlar bitmeyecek. Sen biteceksin dediler. Şaşırdı. O zaman çünkü Yahudiler, Evsile Hazreti'yi sevdikleri için değil. Onlar ahir zaman peygamberi kimden bekliyorlar? Kendilerinden, İsrailoğullarından geleceğini bekliyorlar. Onun için burada bizim yurdumuz, burada buraya gelecek şeklinde e, bir müdafaa, bir ilim verdiler. Yani. Doğru bilgi ama. Bilgi doğru bilgi. وتبع بعد الآن. الشاهد انتهت قصة تبع نحن نتكلم لماذا؟ لكن في في كاغت غرق تبع يعني كتب كتاب في. نعم نعم. لجأت سيدنا بيوبه. نعم ثم ثم ثم أن تبع بعد هذه الواقعة خرج من المدينة باتجاه بلاده اليمن فلحق به بعض. القبائل العربية الذي سبق أن تحاربوا معه ويعني أرادوا أن يقتصوا منه فقالوا لتوجه إلى مكة ففيها بيت جوفه كله من ذهب وقواعده كلها من ذهب ولا يليق إلا بملك مثلك فتحرك الطمع فتوجه لمكة بنية هدم الكعبة فلحق به الحبرين مرة أخرى لأنه سمع كلامهم في المرة مم الأولى مم فقالوا لا تذهب هذا بيت الله وشرحوا له ملكعبة وأخبروه كم ملك في السابق أراد مم مم سوء بالكعبة وأهلكه الله عز وجل فقال ما أفعل الآن مم سرى مم خبر مم أنه متوجه إلى مكة مم مم لهدم الكعبة قالوا لأكمل طريقك توجه لمكة ولكن كأن الخبر إشاعة مم. أنت توجه لمكة لرؤية الكعبة مم. وتوجه بهذه النية وهو أول من كس الكعبة مم. كساها أول ما كساها بالحصير مم. اللي هو من القش وما استطاع أن ينام في ليلته تلك مم. في صباح اليوم التالي أخبروا الرهبان galem ma nemt murtah fa qalu la lam Allah hediyatek aw qurbanak abdil alqiswa fa wal wal yani tuba sonra Mekke'ye Yemen'e geri dönecekken sonra yolda yine bazı kabilelerin kışkırtmasıyla Mekke'ye yönel dediler Mekke'de bir beyt var dediler bir ev var direkleri altından şöyle şöyle senin gibi hükümdara yakışır orayı ele al dediler. Mekke'ye işgal etmek istedi. Mekke'ye giderken yine bu iki Yahudi alimi o lafını dinleyenler ona yetiştiler. Burası Allah'ın evidir. Senden evvel niceleri burada. Buraya suikast yapacaktı. Elak oldular. Yapma etme gitme. Yine onların sözünü dinledi. E, Kabe geldi. E, o zaman ziyarete gideyim dedi. Ziyarete geldi. Kabe'nin örtüsünü ilk olarak Kabe'ye örtü koyan Tübba. Sonra o gece sevagada uyuyamadı. O alimlere, rahiplere sordu ki niye uyuyamadım? Acaba Allah kabul etmedi bir şey mi? Evine yaptığım hediyem? Dediler ki sen e, kisveyi değiştir. Yani hasırdan yapmış. Bunu değiştir dediler. Ondan sonra ilk kutundan, pamuktan e, yap, el, şey yaptı. Kabe'ye elbise şey giydirdi. E, yani tübbağın çok böyle işleri var. Ondan sonra burada ahir zaman peygamber gelecek diye Medine'deyken bir mektup yazdı. Ben dedi bu peygambere yetişemeyebilirim ama benim ona ben ona iman ettim. Ee, efendim şahit olun diye mektup yazdı. O mektupta da e, Ebâyvelen Sahra Hazretleri'nin dedelisine teslim edildi. İşte efendim sallallahu aleyhi ilk hani deveyi bırakın emir almış diye Ebâyvelen Sar'ın evinde konakladığı zamanda ilk o mektup kendisine takdim edildi ki Tüppa'nın ne kadar evvel yüz küsür sene evvelki iman mektubu. E i̇şte Mevla nasip ettiğine böyle yanında etmez. Ettiğine de ne kadar uzaktan iman nasip eder. Yani bunlar çok ibretlik kıssalar. Yani Mevla bunları ezelden biliyor. Ve her şeyi kader bu. Ezelden biliyor ve yazmış. Yazılan da bozulmaz. Mevla'nın dinini bozmaya uğraşanlara Allah fırsat vermez. Vermeyecek yani. Nasıl bu din böyle mahfuz kaldı? Bundan sonra da kalacak inşallah. Ne'udü cüz'i el-akhir <gülüyor> minil kıssa. Ve huval عندما mekethu في المدينة المنورة قبل البعثة مكثوا هاي الفترة الطويلة لم يقتلهم اي قبيلة من قبائل العرب فالله سبحانه وتعالى قدر ان تحدث فتنة بين عشائر الخزرج والاوس بين العشائر وليش هذه الفتنة هذه الفتنة لان جدي مالك بن العجلان جمع الخزرج والأوس وحارب اليهود وانقض عليهم وأخذ منهم الحصون والآطان الله لأنهم كانوا يستعملون أبناء الخزرج والأوس ولا يدفعون لهم الأجرة فبعد انكسرت شوكة اليهود وأصبحوا موالي لعشائر الخزرج والأوس من هنا أدخلوا الفتنة اليهود أدخلوا الفتنة, أدخلوا الفتنة, الفتنة كيف أدخلوها؟ كان أحدهم يعتدي على ابن عمه من العشيرة الثانية في حما الأوس، فيأتي زعيم الأوس ليأخذ بثأر موالي. فتنة من الموالي صدرت يعني. من الموالي، ولكن الحكمة هو تهيؤ القبيلة وإعدادها عسكرياً. لينصره الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. يعني شيء جميل بيعلميه بيكونه. Ee, ben de bunu anlamış oldum. Eftekaziler yani savaştılar deriz hep. Bunun sebebi ne? Kendi aralarında işte yüzlerce yıl hiç savaşmadılar. Ama sonradan e, bunların tabi çocukları yetiştiği nesiller nesiller gelişti. Bunlar Yahudiler de zengin biliyorsun stokçudurlar para nakit çok bulunur. Bunları çalıştırıyorlar işte, bağlarda hurmalarda vesaire. Ücret vermediler. Yani işçilerine. Eus ve Hazret kabilesinden, Araplardan çalışan işçilere ücret vermemeye başladılar. Ücretleri geciktiriyorlar, kesintiye uğratıyorlar. Dedem diyor, Malik ibn-i Acilan, dedem bundan e, efendim, sinirlendi, gazablandı, bunlar işte hakkımızı yiyorlar diye Eus ve Hazret bir arada Yahudilerle savaştı diyor. Ve Yahudilerin bütün kalelerini aldılar. O zaman Yahudileri ele geçirdiler, Yahudiler bunların köleleri oldu. Yahudiler bunların köleleri olduktan sonra Yahudiler ne yaparlar? Her gittikleri yerlerde efendim, kendilerini göstermeseler de orayı karıştı. Nasıl ki Osmanlı Endülüste kesiliyorlar diye onlara acıdı. Aldılar. Ondan sonra Osmanlının altını içeriden oydular. Aynı mesele. E, bunlar tabii biz bunlara galip geldik. Şu yaptı bunlar artık kral değil. Kalesi yok, kulesi yok. Ve lakin bunlar oldular işçi gibi. Ama şimdi bu sefer ne oldu? Bunlardan intikam alacaklar. O işçi konumunda, köle konumundaki Yahudiler nasıl fitne çıkarırız? Bunları birbirine savaştırırız. Bu sefer biliyorsunuz kaidelerde de kölesi onun kendi tebası gibi oluyor. Yani kendi ailesinden oluyor. Bu sefer ne oldu? Şimdi onlar köle olduğu zaman o onun kölesine saldırıyor. Kendi milletine. Fakat o zaman ne oluyor? Efendisi kendi kölesine, işçisine sahip çıkmak durumunda kalıyor. Ama onlar durup durup ikide bir amca oğulları birbirinin kölesi hakkında birbiriyle kavga gürültü çıkararak e, dolayısıyla ne oluyor? E biliyorsunuz ki şimdi bile aynıdır. Adam adamın kapıcısından dolayı bir kavga çıkar. Patronlar birbirini öldürür kapıcılar çay içer. Yani böyle bir durum oluyor yani. E bu sefer olur. Adam köpeğime yan baktın diye bile değil mi? Efendim birbirini öldüren var, tarayan var. Sen bana yan baktın köpeğime niye bağırdın? E şimdi böyle. E burada diyor Yahudilerin köleliği bu işi patlattı. Ama mesele ne? Mesele bu sefer Evs-i kabilesi savaş bilmeyen esasen bir kabileler Halim Selim insanlar Mevla nereye hazırlıyor? Ahir zaman peygamberi yanaştı zaten Bunlar savaşçı olsun Hem de aralarında kavga gürültü olsun Bu son zamandaki fitne neyle sebep etmez? فَاسْبَحْتُمْ بِنْ اُعْمَتِهِ اِخْبَانَ siz düşman idiniz İslam geldi Kaynaştırdı, kalplerinizi birleştirdi, kardeş oldunuz Halbuki bir sorunları yoktu 400 sene Son yıllar Mevla böyle yaptı ki bir savaşa alışsınlar, bir silahlansınlar, güçlensinler, devamlı tetikte olsunlar. Çünkü İslam devleti onlarla biliyorsunuz. Medine'ye gelindikten sonra İslam devleti dünya hakim oldu. E Bu gücün hazırlanması, teyyesi, e, sebebiyeti, bir de bir huzursuzluk olacak ki. İnsanlar huzurluyken çözüm arar mı? He, e Bir sorun yok ya ne var şimdi? Ne lazım? Biz İslam Kur'an değil mi? Biz rahatız ya. Ama... Huzursuzluk, bunalım, amcaoğulları birbirine girmiş bir hal iken vay bir kurtarıcı gelip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in teşrifiyle hepsinin kardeş olması ve eski bütün davaların unutulması da onlara tabii e, bir sebebiyet yani. Mevla'nın takdiri bu, ayarlaması bu. Mevla böyle ayarladı. Ama bu son dönemin şeyleri ve fitnenin sebebi kendileri değil Yahudileri bunlara köle olmasının e, karışıklığı dolayısıyla bu savaşlar çıktı. يعني فتوم ما شاء الله استفدنا كثير كان ما نعرف هذا الموضوع العفو من ش... من من علامات الشعر الشريف تبين من خصائصها إن شاء الله الحديث عن الآثار الشريفة حديث عظيم صلى الله. ويحتاج إلى مدد واستحضار نحن مهما خدمنا الآثار الشريفة ما حصل ما حصرنا كل خصائصها لأن الخصائص daimen, elhamdülillah Rabbil Alemin, yani yani, e, nektaşif şey yeni. Yeni, yani. Efendim yani, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kutsal emanetleri hakkında diyorum, birkaç kelam buyurun. Diyor ki bu manevi bir şey ister, yani manevi bir ruhaniyet ister, huzur ister bu konunun konuşulması. Çok acayip bir ehemmiyet veriyorlar. Öyle bir ciddiyet ve veriyorlar ki yani bizde, ecdadımızda vardı da bizde şimdi bir gevşeklik oldu. Zaten Allah muhafaza, sakal-ı şerif ziyaretine bile şirk adamlar çıktı, hocalar çıktı. Allah şerlerinden muhafaza eyledi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, kutsal emanetleri, mübarek saç örgüleri var. iki üç tane saç örgüsü var. E diğer işte sakal-ı şerifleri sair Elin, mübarek elinin tüyleri bile var. Sallallahu aleyhi ve sellem. Neler var? E Bunlar diyor, e, tam hususiyetleri yani, özelliklerini tam biliyoruz diyemeyiz. Çünkü biz de hizmet ettikçe yeni yeni hususiyetler keşfediyoruz. Yeni yeni alametler keşfediyoruz diyor bu hizmette. من الخصائص الكبيره هو نمو شعر الشريف. فشعر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صحابي في هذا الامر ان الشعر الاسود ينمو باللون الاسود والشعر الاسود المحنى Allah Allah. Ve Allah, yani hususiyetlerin en görüneni, en meşhuru bilineni büyümesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçı büyüyor. Ee, dirinin saçı gibi zaten kendisi diri sallallahu aleyhi ve sellem büyüyor ve uzuyor. Ee, burada da ilginç olan siyah saçı sallallahu aleyhi ve sellem siyah renkle büyüyor. Beyaz saç, beyaz olarak uzuyor. Kınalı var. Kınalılar vardı. Sadece aleyhi kına süre. Kınalılar kınalı olarak uzuyor. Bunu diyor, görüyoruz, müşahede ediyoruz. Ve atval e'tiküm sır, atval el-şa'r, numu huve el-şa'r-l-muhanna Allah Allah. Allah, Allah, Allah Le-resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ak-fer el-şa'r but'an fi'l-numu هو var diyor yani mesela en çok uzuyan hızlı büyüyen knalı olan çünkü knal olan cemal sıfatı Resulullah sallallahu aleyhi ve yani güzellik ve insanlara yani merhamet ve yumuşaklık sıfatı bu sıfat çok gelişiyor, çok uzuyor, büyüyor. En geç bir 60-70 sene lazım büyümesine mesela, büyüdüğünü görme, görmene o beyaz saç. Çünkü beyaz saç diyor, celal sıfatının tecellisi. Hani oradan da hadis-i sevdeli getiriyor. Şeyhyebetni suresi, Hud suresi beni kocattı, ihtiyar etti. Çünkü istikametli ol, o celal tecellisi. Celal tecellisiyle beyazlık oluştuğu için o tecelliyle olan e, saç-ı şerifler çok geç.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 ya bunlar kendileri yaşıyorlar evlerinde bir kocaman villa kocaman bir şey sırf kutsal emanetleri korumak için yaptırmış. Evet. Ahmed el-Mashayikh men Memleket el-Bahrein hu fadilat el-Sheikh Rashid bin Ibrahim el-Mureehi. Belki يعرفه مولانا. Naam. نقلت له امانه الشعر الشريفه في عام 2008. الان الشعر الشريفه بلغت ثلاث مرات الطول. Mhm ve tferraat ila 7 afera. Hmm. Şeyh Raşid Murihi. Şeyh Raşid Murihi meşhur ulemadan Bahreyn'den. Ben diyor e, e, sene 2000 ve, ve semaniye. Yani 2008'de kendisine Saçı Şerif'ten bir tel verdik diyor. Bu internetlerde de var o zat. Şeyh Raşid Murihi Hazretleri. Şimdiye kadar diyor verdiğimizin 3 misli büyüdü. O kendisi yani müşahede ediyor ve 7 dala ayrıldı.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 يعني أطول ملي وربع مم. أخذوها من تركيا مم. وقبل ما تسافر الشعر الشريفة إلى الشيشان هم أخبروني بهذا الكلام اكتشف الشخص هنا في في تركيا أن هناك تودة شعرة صغيرة جدا بجانب الشعرة الأولى مم. فتقريبا أوقفوا الصفقة أو أوقفوا نقل الشعر الشريفة مم. ثم بعد مشاورات وتدخلات ووو سافروا بالشعر الشريف إلى الشيشان وبقيت هذه الزجاجة الشعر الش الشعر الشريفة بالشمعة ساقطة داخل والزجاجة قديمة يعني بالصعوبة أنك ترى ما بداخلها فلما كنت هناك طلب مني رئيس الشيشان رئيس رمضان قادروف أن أنظر يعني في هذه وإذا أستطيع أن أخرجها الحمد لله رب العالمين الله يسر وأخرجتها بكل سهولة ولكن وجدت أن الشمع قديم يعني ربما يكون تقديرا سبعين سنة أو ثمانين سنة فأخذت أكسر الشمع برأس الإبرة يمكن ليلتين فاستخرجت من تلك الشمعة الصغيرة يعني مثل شاهد مم. المسباح استخرجت اثنى عشر شعرة مم. كل واحدة سنتين ونصف مم. وسبعة وثمانين شعرة صغيرة كالوبر كهذا الوبر الله الله الله الله نعم. مخفية في داخل ها. الماء وفي شمعة صغيرة جدا هذا دليل النمو Deliyim, yani e, iki sene evvel Çelikistan'a gitti. Kutsal emanetlerden bazı şeyleri ziyarete götürdü. Milyonlarca insan ziyaret etti orada. E, orada devlet başkanı yani misafir etti, çağırdı. Orada gittiğimizde diyor, Türkiye'den bir e, saç şerif almışlar. Evvelce yani devlet olarak buradan işte muameleler mi yapmışlar, yapmışlar? Oradaki diyor şeye bana dedi ki buna bir el at, bir bakalım dedi diyor. Bir tane görülüyor küçük. Ve lakin mum çok eski, 70-80 senelik muma. Tabi ucu batırılmış ya bir ucu mum da. Ben diyor ona diyor uğraştım iki gece uğraştım iğne ucuyla. Efendim bir, bir tane daha var içinde demişler. Fakat biz de onu göremedik, biz de el süremedik demişler. Epey bir diyor uğraştıktan sonra ee, kimseydi e, tabiyle ke, ke, 12 tane. İki buçuk santim, on iki tane, iki buçuk santimlik şarşerif çıkarttım diyor. Semah semani'nin, 87 tane de tüy gibi böyle küçük, gel, e, yani böyle şöyle görünen şeyler gibi, elbisenin tozları gibi, 87 e, tane de öyle. Yani o bir tane veya iki tane diye aldıkları, birkaç sene içinde diyor, içini açınca böyle, 87 tane içinde çıktı diyor. Bunlar hep artışının büyüdüğünün delilleridir yani herkes gözleriyle görüyor bunları diyor fe tarakt ve 87 fi ina ve sakerta ve terakt le ba'd al ve al utur wa qult li al ra'is qult le hada yutrak mughatta sana kamila ve ba'd sana kamila takshufunu wa taru ma ولكني أنا أعرفه يعني من من من من يعني من عشرتي معه عرفت إنه لن يصبر سنة كاملة، فقلت إذا كان ولا بد ستفتح الغطاء افتحه في النهار لأن الشعر الشريف ينمو في الليل آه فلا تفتحه في الليل بعد ما سافرت بثمانية وعشرين يوم اتصل شخص عنده قال يسلم عليك الرئيس ويسألك أين الشعر الشريف السبعة والثمانين م. اللي طلعتها قلت له عندكم وضعناها في الإناء الكبير آه آه قالوا ومن أخذها قلت له أنا ما أعرف أخذها واحد منكم من الموجودين ولكن قلت لهم سنبحث في الصور عندنا ربما نجد صورته بعد بالليل اتصلوا مرة ثانية وين الشعر الشريف الصغير اللي قلت له عندكم انتم ما وجدتو قالوا ما وجدنا فبحثنا بحثنا وطلعنا صورة الشخص مم. اللي كان موجود مم. أنا قلت ربما yeah. سرق فطلع ابن خالته مم. فقال اه هذا فلان ابن خالة الرئيس قلتوا مسألوه ثاني يوم اتصلوا وين الشعر الشريف قلتوا ماذا قال لكم فلان مم. هذا طويل. Allah Allah. Allah Allah. O طولها سنتي ونصف Allah Allah. يعني Allah Allah. ترى. من السابق. Yani ben diyor, ettim şarır şerif geceleri büyür. Açmayın, açarsanız gündüz açın. Gece açmayın. Ben söyledim onlara ama dedim ki diyor, o 87 tane küçük olanların hepsini bir kaba koydum kokularla, oturlarla. E, kapattım ağzını. Dedim ki diyor, bak bir sene sabret, ondan sonra değişikliği açacak görürsünüz. Ama anladım sabredemeyeceklerini diyor. Sonra gittim diyor, 28 gün sonra beni arıyorlar. Diyorlar ki, nerede şeyler? Şahri şerifi, ya sizde işte orada bıraktık ya şunu. Yok ya biz dedi, şu, ya sorun araştırın falan. En mevzu anlaşıldı ki, diyor yani e, 28 günde o kadar büyümüş ki yani birer santimmiş o zaten bir buçuk iki buçuk santimse yarısı kadar daha büyümüş. Bu sefer onlar taaccüp etmişler o 87 tanenin her birinin uzamasından bu onlar değil, birisi mi aldı da bunu değiştirdi? Tahmin etmiyorlar o kadar değişecek. 28 günde kendileri gözlerine gördüler. Bütün ailesiyle beraber diyor. Yani Resulullah Aleyhisselam hay diri yani kabri çevrinde onu anlatmak istiyor. E, dolayısıyla bütün şeyleri de büyüyor öyle. Sallallahu aleyhi <oferen> ve sellem. Yani. Herkesin görebileceği bir şey. Gizli bir şey değil. Min khasais eş-şear' eş-şerif et-taharruk ve temayül 'ind zikr la ilahe illa Allah. La ilahe şerif ve 'ind ba'd el-ulema lehum fi salat taç. Allah Allah. Yine gördüğümüz kabastan biri de diyor, eee yanda kelime-i tevhid zikri olduğunda hareketlenmesi diyor. Hareketlenmesi görülüyor diyor. Sonra taç salavatı var işte Allahumme salli taç ve'l-mirac diye. Onun sayısı var belli sayı. Bazı evliya Allah o sayı üzerine onu okurken yine sallandı, hareket ettiği görülüyor diyor. صلى على سيدنا محمد. محمد. صل الله عليه وسلم, وسلم. ومن الخصائص الشعر الشريف أنه لا يحترق عندما أكون أخدم الشعر الشريف وتكون في يدي شعرة واحدة وأنا أعلم أنها شعرة واحدة وجهزت لها مجمع جديد يعني شمع جديد حتى أنقلها فيه وأتفاجأ أن الشعرة وفي توجد شعر أخرى آخذ الجديدة وأضعها في النار. لأن الحمد لله مأذون بهذا م. لأن الأمر يحتاج إلى كثير من الأدب والإذن اي نعم. أضعها في النار ولا تحترق م. لو أخذ الواحد شعرة بسيطة وقربها من النار فقط بمسافة بسيطة ربما من هذا الإنارة الل تحترق والشعر الشريف لا يحترق هل أنتم للتجربة؟ لا للتأكد وليس للتجربة ها لأن نعم لأنها كانت شعرة واحدة انشطرت وأصبحت شعرتين hadi amana fi ve laha minha. minha. Yani en büyük hususiyeti yanmaması. E ı şerifin yanmaması. Ben diyor bu iş edep ister, izin ister. Yani evliya Allah'tan izinliyim diyor. Şöyle işler oluyor. Mesela açıyoruz. ikiye bölünmüş. iki tane oluyor. iki tane de olunca bunun e, tekit için, yani belki oradan olmayan bir şey oraya karıştı, girdi, yıkanırken de oluyor ya, e, birinin düşer, bu ondan mıdır, değil midir, e, hizmet edenin bir şeyi oraya efendim, düşer. E, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in saçı demek kolay bir şey değil. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu tekit için diyor, e, yakma muamelesiyle ben izinliyim edeplen. Başka bir saç olduğu zaman mesela, yaklaştırırken şeye, yani mum değiştirirken de bazı başımıza geliyor diyor mumların bakımı için. Ee, başkasının saçı olsa, tüy olsa daha yaklaştırırken muma şeye yani ateşe yaklaştırırken yanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise ki kesin bu sabittir gidiyor, yanmıyor hiç. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kezalik min khasayisi şe'r-i şerif eu sehuburukum bi kıssa tefussil mes'eletil fi في أخبرت بهذه القصة أن أحد تلامذة فضيلة الشيخ عبد الله الهراري وهو عالم كبير رحمه الله تعالى كانت عنده شعرة صغيرة فأخذها إلى مدرسة الأيتام ليمسح جبهة الأيتام بها وكانت بغير عازل وهذا طبعا خطأ يعني الشعرة الشريفة كانت بغير عازل هو من باب يعني تبريك الأيتام، هيه. كان يمسح بالشعر الشريف على جبين الأطفال، طفل طفل، حتى في يعني قبل الأخير كان الطفل شعره كثيف، فلما وضع الشعر على جبينه كأنها أتت بقوة هكذا، فنزل رأسه، آه. فدخلت الشعرة الشريفة في داخل شعره، داخل شعره، <تصفيق> الله الله. فجلس الصبي واتصلوا بفضيلة الشيخ عبد الله. الله الله. الله تعالى الله. الله فقالم لا تخيفوا الطفل، واحضي روح الحلاق من ذوي العقيدة الصالحة. إهل <تصفيق> السنة. فحلق رأس الطفل، فاتصلوا بالشيخ قالوا لي يا مولانا حلقنا رأس الطفل، قال الآن جففوه في dâkhilil bina'yı yani. Ba'da en cef bi sa'a gâlûr cef el-şâ'r. Gâlâl ân ıhruqu. Allah Allah. Ve haraku وبانت şâr رسول الله صلى الله عليه وسلم Allah. من ضمن sellem min zümn âlâ ve aşarât-ül âlâ Allah Allah Allah. Allah. Allah, Allah, Allah. Allah. Yani Abdullah el-Hereri, habeşi derdik. Yani büyüklerden muhaddis. Yakında vefat etti. Allah rahmet etsin. Büyük Anladım. alim veli de Efendim Hazretleri'ni ziyarete de gelmişti. Burada da gitmiştik. Arif Hoca'nın evinde ziyaret ettik. Büyük alimlerden, velilerden. Lübnan'da durur idi. O zat diyor, onda bir Efendim sallallahu aleyhi ve sellem saçı vardı. Bir gün yetimler yurduna almışlar saçı herifi ama korumasız işte. O diyor tehlikeli iş ama bir korumada olmadan küçük yetim çocukların alınlarına bereket için, sürmek için götürmüşler. Dolu çocuk var yetim. Sürerken hepsine böyle alnında tutuyorlar. Bereket olsun falan derken bir tane kız çok saçı gür bir kız çocuğu küçük, yetim. Kız çocuğunun diyor saçının içine karıştı e Şeyh Abdal-i Habeşi Hazretlerine telefon <gülüyor> ettiler. <gülüyor> ya orada tabii bir tane şey var orada, orada kaybolacak. Adam, o tabii şey, zeki insanlar. Hemen demiş ki başka bir çare kalmadı artık. E siz demiş onun Saçının tümünü berber çağırın. yaz berber çok ehli sünnet olsun, itikadı düzgün olsun demiş. Yani işte vahabi mahabi <gülüyor> olmasın demek istemiş. O çok hassas o işe. O en ufak şeyde yani çok reddiyeler yanmış. Böyle çok hocalara da notu kırıktı yani. el sünnet değil diye itikadı bozuk derdi. O çok itikadı düzgün olacak kaydını koymuş de sağlam bir kişi bulmuşlar. Saçını yö, tıraş ettirdiler. Tüm saçını da koydurdular. Ondan sonra demiş bir saat, iki saat beklesin, kurusun, kurusun, kurusun. Ondan sonra, yakın demiş hepsine, saçı. Bütün saç diyor yani, binlerce tel. Hepsi yandı, tek Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem saçı kaldı. Allah Allah. Ve bu Lübnan'da yaşanmış her şeyin şahidi var. Şey ablâbeşi işte büyük, zat idi yani, allâhâme muhattis idi. E Allah. yani bunlar, biz iman ediyoruz bunlara. E şimdi bunları Allah. duyanlar ne diyecekler şimdi, Allah Allah! Bizimkiler var ya bizim <gülüyor> ilahiyatçı yazarlarda, <gülüyor> sen seyret yani. ومن الأشياء العظيمة. <تصفيق> عليكم كثير، بس أخبركم بخاصية واحدة بقصة من الأشياء للآثار الشريفة أن إذا أخرجت الشعر الشريفة في الشمس يظلها الغمام أوه. عندنا الضفائر الشريفة وربما رأيتموها في. الفيديو كليب وفي التسجيلات نعم هذه çok önemli bir khasadır ki ee, saç örgüleri var ya kendisinde yıkıyor merasim yapılan onları diyor ne zaman şeye çıkartsan güneşin altına havaya çıkartsan anında bulut gelir diyor üzerine bu da görülmüş ve müşahede edilmiştir çünkü sallallahu aleyhi ve sellem, devamlı bulut gölgelerdi. bu mucizelerindendir saç örgüleri olarak ne zaman çıksa bulut gelir diyor üzerine gölgelendirir diyor ama el gusma el الخصائص çok انا فقط ذكرت هذه çapında diyor ben birkaç bereket için size ev la la la olay biliyorum diyor yani ساخبركم بالماء الذي نحن نتشرف في مساء 22 اي من عام بغسل الضفائ الضفيرتين الشريفتين والخصله هذا الماء يوزع وينتشر العالم والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى كتب الشفاء ببركة هذا الماء لناس كثيرين لكن الملاحظ وهو أمر غريب سبحان الله كان الله سبحانه وتعالى كتب لأهل كل بلد الشفاء من أمراض كثيرة ولكن خصهم بشيء معين مثلا أهل الهند نفعهم هذا الماء في في حصى الكلى. يشربونه الله ويسقط الحصى. أهل لبنان في سرطان الدم. أهل عمان في العقم. أهل نيجيريا في الانقلاب الجنين عندما يكون في بطن المرأة قبل الولادة بيوم أو يومين yen ال... yani, hmm. yani her sene Ramazan şerbi 23. gecesi, yani 22'nin akşamı 23. gecesi e, saç örgülerini yıkama merasimi yaptığımızda o suyu mübarek suyu dağıtıyoruz diyor. Tabi dünya her yerinden, orada insanlar oluyor. Onlar her yere ulaşıyor. E bu tabi zaten ben size delilini söylemiştim. Bukhari'de de var. Annelerimiz yapıyorlardı saçların tellerini. Bu hadisi Bukhari'de de var. Sahabe-i tatbik ettiği bir sistem. E, şifa olduğu kesin. Fakat diyor, ilginç bir şey, eee yani çok hastalıklara şifa olsa da bölgesel olarak özellikler belirliyor. Mesela diyor, Hindistan'a gidiyor. Hindistan'da bu tecrübe edilmiş yani yıllardır. Hint ehli için efendim, böbrek taşlarını hemen döküyor diyor. Mesela Lübnan, Lübnan şeydi? Ee, kan e, kanseri. Lübnan'da kan kanserinden şifa hasıl ediyor. Allah yazmış. Allah Teala şifa yaratan Allah Teala. Bu mübarek suyun bereketiyle. Ondan sonra diyor, efendim Nijerya'da e, ceninin karındaki dönmesi, ters dönmesi. Bunlar hepsi diyor sabit. Ama bölgesel böyle de bir hususiyeti var diyor bir yere kısırlık dedi şey bel okum şeydi. Al okum Uman. Uman sultanat yani ülkesinde orada kısırla. yani bunlar hepsi tecrübe edilmiş zaten hadis şerifler dedi sabit şifa olduğu sabi kiramın bunu şifa için dağıttığı ve içtikleri Sallallahu tealahelem sellem ulam suna. Ve axtın bu hadi al al al al al al al al al al al al بن الشيخ محمد ناصر كبرة الخزرجي من نيجيريا وهو خليفة القادرية يعدد القادرية في نيجيريا 48 مليون هو خليفة القادرية وهو عالم ومفسر من منكم نعم البارحة اتصل بي اول امس لما كنت في مصر اتصل بي واخبرني ان بيت من بيوت المريدين احترق عن بكرة أبي كله إلا المكان الذي فيه زجاجتين من الماء زجاجتين من البلاستيك ليس من الزجاج ال عنده أو قنينتين من البلاستيك آه. فيها الماء الشريف احترق كل شيء إلا البلاستيك وحتى الورق الذي عليه والماء مثل ما هو Allah Allah. Dün... <gülüyor> Allah Allah Allah Allah Dün gece diyor Telefonlar aradılar Yine Hazreti soyundan bizim soydan Nijerya'da Şeyh Karibullah Şeyh, Şeyh Karibullah İbni Muhammed Hazretleri diyor Nijerya'da çok büyük müritleri var Kadiri meşayihinden diyor e, Telefon ettiler Haber ettiler diyor e, Bu sudan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Saçının yıkandığı sudan evinde olan müritlerinden birinin evi tamamen yanmış diyor tamamen hiçbir şey kalmadı ancak diyor mübarek suyun bulundu plastik yani plastik yanmaz mı suyun bulunduğu plastik iki tane plastik suyun bulundu onlardan başka her şey yanmış bir tek ikisi yanmadığını daha dün yani tabii bu işle ilgilenen her yerden haberler gelir ve devamlı inşallah bakalım nasıl yapacağız bu fiyadisen el fil rabiyü lüvel inşallah fil mevulid yani Alel... Yani i̇nşallah. bize biraz yardım eder inşallah gösterir de nasıl i̇nşallah. yıkayacağımızı falan çünkü usulünü o biliyor. Ona göre şey yaparız bu Mevlüt'te inşallah Mevlüt yaklaştı. Size direkt suyun değmiş olduğu sudan inşallah ulaştırırız biz de madem emanet alır size söz verdik ama nasıl becereceğimizi bilmiyoruz Allah bir çare yaratır inşallah. İnşallah onu mübarek de geldi şimdi bize biraz alıştırsın <gülüyor> öğretsin inşallah. Size de ulaşır inşallah Evinize, o can zar yere dağıtılır inşallah Mevlid gecesinde inşallah. Ve son nihayet ana ahtem yani aşkur fazilate şeyh sheikh Ahmed ve aşkurukum ala al Ve erju du'a. Nihn nurid dua minkum Maulana ve. Aziz İnşallah. Biz yani çok memnun oldu. Teşekkür ediyor size. Bu çok şeref aldım diyor. Sevindim, memnun oldum diyor. Kendisi Mısır Oradan Lübnan oradan, dünyanın her yeri Dağıstan Her yerde bu hizmetle meşgul, kendisi tabi çok Güçlü bir aile, babası Ebu Dabi'nin bakanıydı, babası bakanlık yapmış 17 sene Evkaf Bakanı Kendileri maddi olarak dünya işleriyle ilgili hiçbir sıkıntıları yok Kendilerinden Allah için bu yola hizmet için Rasulullah s.a.v'nin eserlerine hizmet için Kitaplar dağıtmak, ilim dağıtmak, eli süneti Sünneti muhafaza Bu Rasulullah s.a.v'nin eserlerinin muhafaza ve itikadı muhafaza. Esas mesele beyinde. Milletin itikadını bozuyorlar. Adam sakal şerife kıl dedi ya. Yani bu ne kadar tehlikeli bir laf Allah muhafaza. Hakaret insan. Kafire de hakaret ya. Onun için hakikaten kendisine biz de teşekkür ediyoruz. Ee, Allah Teala'dan kendisine maddi manevi medetler, teyitler, nusretler ve muvaffakiyetler niyaz ediyoruz. Amin. Amin. Biz de kısaca bir dua edelim inşallah. Allah razı olsun. Duayla hıtama edelim. سبحان ربي العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم نسالك الجنه ونعوذ بك من النار اللهم نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم نسلمكم خير ما سلمكم نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ونعوذ بك من وانتلمشتعن عليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله لا الله العلي العظيم آه. اللهم انا نسالك من الخير كل عاجله واجله ما علمنا وما لم نعلم آه. نعوذ بك من الشر كل عاجله واجله ما علمنا وما لم نعلم آه. اللهم ما قضيت لنا من قضاء فاجعله عاقبته ورشدا آه. اللهم ربنا اتم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير ya Rahman, Ya rahimin, Ya Rahman, Ya Ya Ya Rabbi, Şerif Şerifinden, Şahri Şerifinin, Sakal-ı Şerifinin hususiyetlerinden bahsettiğimiz sevgilin Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem, cah cahı makamı, senin indindeki muhabbeti, değeri, rütbesi hürmetine. Allah'ım, Habibinin eserlerine değer verenleri sen de yücelt ya Rabbi. Abi. Habibinin eserlerine hakaret edenleri sen de değerlerini tenkıs ile ya Rabbi. Abi. İtibarlarını İtibarlarını izale ile ya Rabbi, Habibin sallallahu aleyhi ve sellemin, sahabesinin kutsal emanetlerinin eserlerinin aleyhine konuşan, onları milletin gözünden düşürmeye çalışan, geçmiş büyüklerimizin itikadını milletin kafasından kalbinden kazımaya çalışan adamları. Ya Rabbi sen vatanımızdan İslam vatanlarından Kazı Ya Rabbel Alemin Bunlara fırsat verme Ya Rabbi Abi. Bunların çoluk çocuğumuzun itikadını Bozmasına fırsat verme Ya Bunların gücünü kuvvetini imha ele Ya Rabbi Abi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aşırı yüceltmeciler diye Bizi tenkit ederken Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve sahabesine Hakaret eden adamları rezil rüsvayı eyle İç yüzlerini dış, dışa vur Ya Rabbi Abi. Bunları bütün millete teşhir eyle Ya Rabbi Abi. Bu milleti bunlara inandırma, yollarından gittirme ya Rabbi. Allah'ım çocuk çocuğumuzun itikadı için ve bu vatanımızın, milletimizin inançlarının bozulmaması için çok üzülüyoruz. Bundan hassaslık yapıyoruz. Allah'ım bu gayretler ve bu meclisin bereketleri hürmetine, bu mecliste ismi, şanı, şerefi bahsedilen, mucizeleri anlatılan zat hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ım imanlarımız sana emanet. itikatlarımız, tazimlerimiz, hürmetlerimiz bu saygımız, sevgimiz Osmanlı ecdadımızdan bize geldiği şekilde nesillerimize aktarmamızı bize nasip eyle Amin. engelleri izale eyle ya Rabbi ehl sünnet itikadını yerleştir ya Rabbi Amin. sen Fazl-ı Kerim'in ehl sünnetten kıl kadar ayrılanların şerinden bu ümmeti muhafaza eyle sen onlara imkanlarını gider ya Rabbel alemin veya ya hayr onlara karşı bizi teyid eyle Amin. onlara karşı bize yardım eyle Amin. Onlara karşı bizim tebliğ araçlarımızı güçlü eyle. Amin. Onlara karşı Allah'ım sen itikatlarımızı muhafaza eyle. Allah'ım onların şerlerinden bize ulaştırmak istedikleri zararlardan sen bizi muhafaza eyle. Amin. Ya Rabbel Alemin ve ya Hayrün Nâsırîn ve ya Hayrün Fatihin. Evet bizden evvel vefat etmişler. Hastalar, kanser, yatalak, uyuşturucu bağımlısı nice hastalar. Allah'ım kurtar ya Rabbi. Allah'ım deva ver, şifa ver, afiyet ver. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ismi şerifi hürmetine, eşşafi ismi şerifin hürmetine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yerleştirdiğin şifa hürmetine Ya Rabbi Şifalarını ihsan eyle Talebelere keskin zekalar ihsan eyle Yoğun bakımdakilere bir an evvel Ya Rabbi, eceli gelenlere iman selameti nasib eyle Allah'ım eceli gelmeyenleri süründürme şifalar ihsan eyle Ya lan e askere gidenleri Sana emanet ettik sen muhafaza eyle Askere polise silah çekenleri kahreyle mahveyle Teröristleri kahreyle PKK ka köröristleri kahreyle Allah'ım sen fazlük emre, vatanımızda, İslam vatanlarında, emniyet, huzur, sükûnet sekinet, ibadet huzuru, ilim meclisleri kuracak, medreseler açılıp, insanlar İslam'a dönecek şekilde, güvenlikler ihsan eyle. Ya Rabbelakir. Ve ya hayran nasirin. Dünya ahiretlerimizi mamur eyle, <gülüyor> sohbetlere daim eyle, engelleri izale eyle, yardımcılar ziyade eyle, dinleyenleri hidayet eyle. Yani şu kanaldan insanlara ne kadar şeyle ulaşıyor. Yani, Gelmişler Eyüp Sultan Hazretleri ziyarete, Trakya'dan kalkmışlar, bizim bu yine sohbetlerin şeyiyle falan. Ama o kadar cehalet var, o kadar bilgisizlik var, abdest tuvalete girmiş, çıkmış, doğru camiye giriyor. Demişler, amca ne yapıyorsun, abdest almadın. E demiş, e, yani abdest almak lazım mıdır namaz için, camiye girmek için? Bilmiyor! Böyle cahillik var, siz bir şeyler biliyorsunuz. Yani bu insanların evine, köyüne, dağına kadar bu sohbetler, bu yayın giriyor elhamdülillah. Bu feyiz, bu bereket giriyor. Bundan dolayı Allah Teala yardım edenlere Ya Rabbi yardım eyle. Amin. Destek olanlara yardım eyle. Allah'ım her evden, ocaktan hidayet haberleri, müjdeli haberler almak bize nasip eyle. Amin. Ölmeden evvel bu din gecenin girdiği yere girecek, gündüzün girdiği yere girecek hadis-i şeriflerin müjdesiyle bizi müşerrefeyle Ya Rabbi. Amin. Bizi bu hizmette kullan Ya Rabbi. Amin. Vesile eyle Ya Rabbi. Amin. Hidayet yaratan sensin. Kalpler seninle Allah'ım. Kim dinlediyse hidayet yarat ya Rabbele Aleyküm. Ve ya gayrın nas? İnsanların kalplerini, kulaklarını bu sohbetlere çevir ya Eli Ehli sünnet alimlerin sohbetlerine çevir ya Eli Ehli bidattan uzak eyle ya Rabbele Ve ya gayrın nasırin. E, dualarımızı kabulü için buyurun. Es salatu ve selam. Aleyke ya Resulallah, salatu ve Aleyke ya Habibullah salatu ve Aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Bismillah. Subhanallah Rabbika, ve salamnu Ve alhamdulillah Rabb al-âlemîn. Allahümma, cüllü sellem, ve barik, ala seyidina, Muhammedin, Nabi ilmi, el-habib al-âli al ve ala ve Amin, amin. Allahumma